Açlık sanatçısı Yazar Franz Kafka Açlık sanatçısı, bir kafeste günlerce aç kalarak izleyicilerine ve kendisine ruhsal doyum sağlayan bir gösteri sunmaktadır. Fakat zamanla azalan seyirci, sanatçının hevesini baltalamakla birlikte işine daha da tutkuyla sarılmasına sebep olmuştur. Son durağı olan Sirk'te, hayvan kafeslerinin yanında artık kimsenin umursamadığı son bir gösteri yapacaktır. Sanatçılara verilen değeri gösteren bir açlık sanatçısı, Kafka'nın ölmeden önce yayımlanan son eseridir. Dönemin ve toplumun dişleri arasında sıkışmış, kendini bulmayı başaramayan insanların kalabalıklarda eriyip gidişini anlatan bu eseri Ahmet özenli çevirisiyle sunuyoruz. İlk Acı. Bir trapez sanatçısı. Büyük varite sahnelerinin yüksek kubbelerinde gerçekleştirilen bu sanat insanların başarabileceği en güç sanatlardan biridir. Önceleri hep başarılı olabilmek için, sonraları da aşırı bir alışkanlıkla aynı varitede çalıştığı sürece yaşamını gece gündüz trapez üzerinde geçirecek şekilde düzenlemişti. Bütün gereksinimleri, ki bunlar pek aşırı şeyler değildi, nöbetleşe aşağıda durup bekleyen elemanlar tarafından özel hazırlanmış kutulara konularak yukarı çekiliyordu. Onun bu yaşam tarzı çevresindeki diğer insanları pek rahatsız etmiyordu. Sadece variyeti de gösteri başladığında sakin sakin oturmasına karşın aşağıdan göründüğü için izleyicilerin bakışları arada sırada ona takılmıyor değildi. Ancak o sıra dışı, yeri doldurulamayan bir sanatçı olduğundan, Müdürler yaptığına göz yumuyordu. Tabii bunun kötü niyetli bir şey olmadığını da biliyorlardı. İnsanlar trapezde oturmasını, sanatının mükemmelliğini koruyabilmek için sürekli yapması gereken bir egzersiz olarak görüyordu. Yukarısı sağlıklıydı. Sıcak mevsimlerde kubbenin çevresindeki pencereler açıldığında ve temiz havayla güneş ışınları loşluğu deldiğinde ne güzel oluyordu. Tabii diğer insanlarla olan ilişkisi sınırlıydı. Birlikte çalıştığı sanatçılardan biri ara sıra ipe tutunup yanına tırmanıyordu. O geldiğinde trapeze oturup sırtlarını arkalarındaki ipe dayıyor ve çene çalıyorlardı. Bazı günlerde de açık pencerelerden kubbenin tamirinde çalışan işçilerle sohbet ediyordu. Arada sırada varyetenin en üst katındaki yedek lambaları kontrole gelen itfaiyeciye seslenip yaptığı iş nedeniyle onu övüyordu. Fakat adam söylediğini pek anlamıyordu. Bunun dışında çevresinde hep ölüm sessizliği vardı. Öğleden sonra boş vaayeti salonuna giren birisinin bakışları çok yukarılarda izlenildiğinden habersiz çalışan veya dinlenen adama takılınca şaşırmıyor değildi. Trapez sanatçısı, arada sırada bir kentten başka bir kente yapılan, ancak onun hiç de hoşuna gitmeyen yolculuklar olmasaydı tabii çok rahat yaşayacaktı. Onun çok acı çekmesini istemeyen menajeri, kentten kente yapılan yolculuklar için en hızlı otomobilleri kiralıyordu, mümkün olduğu kadar gece yarıları veya gün aydınlanmaya başlarken yola koyuluyorlar, bomboş sokak ve caddelerden son hızla geçiyorlardı. Trenle yolculuk yaptıklarında bütün kompartman kiralanıyordu. Trapez sanatçısı alıştığı yaşamına yol boyunca zor da olsa bagaj filisinde geçiriyordu. Gösteri yapacakları kente vardıklarında o gelmeden çok önceden trapez yerine takılmış, salonun kapıları açılmış, koridorlar boşaltılmış oluyordu. Ancak menajeri yaşamının en güzel anını trapez sanatçısı tavandan sallanan ipe tutunup tırmandığında ve trapezine oturduğunda yaşadığını hissediyordu. Menajeri onunla bugüne kadar birçok yolculuk yapmasına karşın her defasında sıkıntıya giriyordu. Çünkü her yeni yolculuk trapez sanatçısının sinirlerini yeniden yıpratıyordu. Yine böyle yolculuklardan birindeydiler. Trapez sanatçısı yine bagaj filisine oturmuş, düşlere dalmıştı. Menajeri de karşısındaki koltukta oturmuş, kitap okuyordu. Trapez sanatçısı birden ona seslendi. Menajeri yanına gitti. Trapez sanatçısı dudaklarını ısırarak, bundan sonra artık bir değil, karşılıklı asılı iki trapeze çalışmaya karar verdiğini açıkladı. Menajeri onun bu isteğini hemen kabullendi. Ancak onun kabullenmesinin değil, kendi isteğinin önemli olduğunu menajerine göstermek isteyen trapez sanatçısı, yarından sonra ne olursa olsun bir daha tek trapez kullanmayacağını kelimelerin üzerine basa basa tekrarladı. Menajeri biraz çekingen, biraz dikkatli isteğini onayladığını, iki trapezin bir trapezden daha iyi olduğunu, programa renk katacağını belirtti. Trapez sanatçısı aynı anda ağlamaya başladı. Çok şaşıran menajeri oturduğu yerden ayağa fırladı ve ne olduğunu sordu. Karşısındaki adamdan yanıt alamayınca küçük merdivene çıktı, trapez sanatçısını okşadı, gözyaşlarından ıslanmış yüzünü yüzüne dayadı. Ancak birkaç sorunun ve pohpohlayıcı bazı iltifatların ardından trapez sanatçısı hıçkıra hıçkıra konuştu. Ellerimde tek bir trapez çubuğuyla nasıl yaşarım ben? Menajerin trapez sanatçısını yatıştırması kolay oldu. Ona hemen söz verdi. Varacakları ilk istasyondan telgraf çekecek, ikinci bir trapez hazırlamalarını isteyecekti. Onu şimdiye kadar tek trapeze çalıştırmış olduğu için de kendi kendine sitem etti. Sonra bu hatasına dikkatini çektiği için sanatçıya teşekkür etti, onu çok övdü. Menajer trapez sanatçısını sakinleştirdikten sonra yine köşesine çekildi. Fakat içi huzursuz olan şimdi oydu. Biraz endişeyle elindeki kitabın üzerinden trapez sanatçısına doğru baktı. Kafasındaki bazı düşünceler ona acı çektirmeye başladıktan sonra bir an gelip tamamen durmayacaklar mıydı? Onlar sürekli çoğalmak zorunda mıydı? Varoluşunu tehdit etmiyorlar mıydı? Menajer şimdi hıçkırıkları sona eren trapez sanatçısının uykusunda derisi gergin, çocuksu alnında ilk karışıkların oluşmaya başladığını görür gibi oldu. Küçük bir kadın Küçük bir kadın, doğuştan oldukça ince yapılı. Ben onu hep sarı gri karışım bir kumaştan yapılmış, aynı giysi içinde görüyorum. Elbisesinden aynı renkte saçaklar veya düğmeyi andıran süsler sallanıyor. Hiç şapka giymiyor. Düz taranmış, hafifçe dağınık ve donuk sarı saçları omzuna düşüyor. Elbisenin altında sıkı bir korsa olmasına karşın yürürken oldukça hareketli. Bu hareketliliği biraz yapmacık gibi duruyor. Adım atarken kimi zaman ellerini kalçalarına götürmeyi, aniden durup hızla şöyle bir yana dönmeyi seviyor. Elinin benim üzerimde bıraktığı izlenimini şöyle açıklayabilirim. Parmakların birbirlerinden böylesine ayrı durduğu bir eli ben şimdiye kadar ondan başka hiçbir kadında görmemiştim. Ancak elleri yine de tuhaf değil, oldukça normal. Bu küçük kadın benden pek hoşlanıyor. Bende hep bir kusur buluyor. Ona hep haksızlık yaptığımı düşünüyor. Onu sürekli öfkelendirdiğimi söylüyor. İnsan yaşamı çok küçük parçalara ayrılabilseydi ve bu küçük parçalar teker teker incelenip değerlendirilebilseydi, benim yaşamımın parçaları onu mutlaka çok öfkelendirirdi. Onu niçin böyle öfkelendirdiğimi sık sık düşünüyorum. Benim güzellik, erdemlilik, alışkanlıklar, umutlar ve gelenekler üzerine görüşlerim onun görüşleriyle uyuşmuyor olabilir. Böyle karşıt kişilikler hep var. O niçin bu kadar acı çekiyor? Aramızdaki ilişki böylesine acı çekmesine neden olacak kadar büyük değildi ki. Şimdi yapması gereken bana bir yabancı gözüyle bakması. Ki ben gerçekten de öyle sayılırım ve böyle bir karar verdiğinde karşı çıkmaz. Hatta onu saygıyla kabullenirdim. Yeter ki o kararını versin. Benim hiçbir zaman ona zorla kabul ettirmemiş olduğum ve ileride de ettirmeyeceğim varlığımı unutsun. Eminim böyle yaptığı anda bütün acılarından kurtulurdu. Bu arada davranışlarının bana verdiği sıkıntıları pek önemsemiyorum. Çünkü onun yaşadığı acıyla karşılaştığımda benim sıkıntılarımın önemsiz olduğunu fark ediyorum. Yaşadığı acının bir aşk acısı olmadığının kesinlikle farkındayım. Beni düzeltmek istemiyor. Ben de beğenmediği şeyler ilerlemeime engelleyecek nitelikte değil. Çünkü o benim ilerleyişimi umursamıyor. Önemsediği tek şey ona verdiğim acıların intikamını almak, gelecekte de vereceğimi sandığı acılardan kendini korumak, onlara şimdiden engel olmak. Bir kez ona bu sürekli can sıkıntısından kurtulması için ne yapması gerektiğini anlatmaya çalıştım. Fakat o öylesine öfkelendi ki kesinlikle bir daha denememe kararını aldım. Bu küçük kadın bana her ne kadar yabancı sayılsa da aramızdaki tek ilişki ona verdiğim, daha doğrusu beni vermeye zorladığı acılar da olsa onların altında ezilmesi, gördüğüm kadarıyla fiziksel acılar çekmesi kayıtsız kalmama engelleyemez. Son günlerde başkalarının onu sabahları yüzü solgun, uykusuz gördüğü Baş ağrıları çektiği için arada sırada işe gitmediği sık sık kulağıma gelmeye başladı. Üzülmeye başlayan ve sağlığının niçin bozulmuş olduğu üzerine kafa yoran akrabaları bir sonuca ulaşamamış. Fakat onu tanıyan tek insan benim. Çektiği sıkıntılar, acılar hep aynı. Eskilere yeniler de katıldı. Tabii akrabaların endişelerini paylaşmıyorum. Küçük kadın... Güçlü ve dayanıklı. Böylesine öfkelenebilen birisi sonuçlarından kurtulmasına da başarabilir. Hatta benim aklımdan geçen bir şey var. Acı çektiğini çevresine gösteren birisi çoğu insanın dikkatini ve şüphesini bana da yönlendirmek isteyebilir. Belki de benim varlığımla ona acı çektirdiğimi söyleyemeyecek kadar da gururlu. Başkalarına danışıp onlardan yardım istemeyi de sanırım aşağılanma olarak kabul ediyor. Benimle ilgilenmesinin tek nedeni içindeki bir türlü kurtulamadığı tiksinti duygusu. Bu karışık sorunu başkalarını açmaktan da utanıyor. Ancak hep suskun kalması da zor çünkü sürekli baskı altında yaşıyor. Bu nedenle kadın kurnazlığından yararlanıp kendine bir orta yol bulmaya çalışıyor. Sessizce verdiği işaretlerle içindeki acıyı herkesin değerlendirmesine sunuyor. Bu yolu denemekle çevremizdekilerin bakışlarını bana yönlendireceğini ve öfkelenip beni suçlayacağını, yaratılacak güç sayesinde de kendi içindekinden daha güçlü bir öfkenin bana yönleneceğini sanıyor. Bunu başardıktan sonra da bana sırtına dönüp kendini geri çekecek ve rahat bir nefes alacak. Eğer bütün ümidini bu gibi şeylere bağlıyorsa çok yanılıyor. Çevremizdekiler onun rolünü üstlenmeyecek. Onlar ellerine en büyük büyüteşleri alıp beni tepeden tırnağa inceleseler de bir hata bulamayacaklar. Ben onun sandığı gibi işe yaramaz bir insan değilim. Kendimi ölmek istemiyorum fakat yine de işe yaramaz biri olduğumu düşünülüyorsa bunun tersini kanıtlamak niyetinde değilim. Ben sadece onun bembeyaz ışıldayan gözlerine böyle görünüyorum. Başka hiç kimseyi kafasından geçirdiğine inandıramayacak. Öyleyse içim tamamen rahat mı? Hayır, henüz değil. Eğer davranışlarımla onu hasta etmiş olduğum dedikodusu çıkarılırsa ve bazı çok meraklılar tarafından bilinçli veya bilinçsiz çevreye yayılırsa bir süre insan bana gelip sitem edecek. Zavallı küçük kadına yola gelmez davranışlarımla niçin acı çektirdiğimi, niyetimin onu ölüme götürmek mi olduğunu, ne zaman akıllanacağımı ve duygularımın insancıl olacağını soracaklar. Bana herkes böyle sorular sormaya başladığında onlara teker teker yanıtlar vermem zorlaşacak. Bu hastalık belirtilerine pek inanmadığımı söyleyip onlarla daha çok şüphe mi uyandırayım? Üzerimdeki suçtan kurtulmak için başkalarını suçladığıma ve bunu çok kabaca yaptığıma mı inansınlar? Onlara şunu da açık açık belirtebilirdim. Bu kadın gerçekten hasta da olsa bana tamamen yabancı olduğu, İlişkimiz sadece onun tarafından yaratılıp devam ettirildiği için ona kesinlikle acıma duygusu beslemeyeceğim. Bana inanmayacaklarını söylemek istemiyorum. Bana ne inanacaklar ne de inanmayacaklar. Ancak bu şekilde pek bir şey elde edemeyeceğim. Çünkü herkes hasta ve zayıf bir kadın hakkında söylediklerimi sadece dinleyip susacak. Ve bu benim için yeterli olmayacak. Yaşamın yetersizliği burada inatla engeller çıkaracak, bir aşk ilişkisinin varlığına şüphelenmelerini önlemek benim için zor olacak. Böyle bir ilişkinin var olmadığı kesinlikle bilinse de, olmuş olsaydı bunun benden kaynaklandığına inanılırdı. Verdiği kararlarda ve engelleri yenmede çok güçlü oluşu nedeniyle küçük kadına hayran olabilirdim. Tabii onun bu erdemleri beni sürekli cezalandırmasaydı. Bir an olsun bana dostça bir yaklaşımını görmedim. Bu bakımdan dürüst ve gerçekçi. Benim de bütün ümidim kişiliğinin bu yanı. Fakat çevresindeki tanışlar düşüncelerini değiştirmeyecek ve kararlarında hep bana karşı olacaklar. Bu nedenle benim için tek çıkar yol çevresi duruma el atmadan kendimi biraz değiştirerek küçük kadın öfkesini hiç olmazsa biraz azaltmayı denemek. Ben gerçekten de sık sık şunu kendime sordum. İçinde bulunduğum ortamdan memnun muyum? Kendimi değiştirmeme hiç gerek var mı? Belki bunu gerekli olduğu için değil, sadece kadını memnun edip yatıştırmak için yapacaktım. Ve gerçekten de denedim. Büyük özen ve çaba gösterdim. Yaptığım hoşuma gitti, beğendim. Bazı değişiklikleri başardım, onlar gözle görülüyordu. Kadının dikkatini onlara çekmem gerekmedi. O bu gibi şeyleri benden önce fark eden birisi. Benim hal ve hareketlerimden neyi amaçladığımı kavrayı veriyor. Fakat değişikliklere karşın bir başarı elde etmedim. Bu nasıl olabilirdi ki? Bana karşı olan hoşnutsuzluğun nedenleri derinlerde yatıyor. Hiçbir şey onları yok edemez. Ben yok olsam bile. Yaşanma son verdiğim haberini de alsa öfkesi sonsuz olurdu. Bu çok zeki kadının çok şeyi benim gibi kabullendiğini sanmıyorum. Onun çabaları başarıya ulaşamayacak. Benim saflığım ve yeteneksizliğim, ne kadar iyi niyetli olursam olayım onun beklentilerine uymayacak. Eminim o da bunları görüyor. Ancak inatla verdiği savaşın tutkusuyla olacak her şeyi çabucak unutuyor. Bense kontrolden çıkmış birinin kulağına yavaşça bir uyarı fısıldamak istiyorum. Fakat başaramıyorum. Çünkü bu doğuştan edindiğim talihsiz bir davranış. İşte bu nedenlerden biz birbirimizle anlaşamayacağız. Ben de sabahın ilk saatlerinin verdiği sevinçle evden çıkacak ve neden olduğum keder dolu o yüzü, öfkeyle büzülmüş dudakları, üzerimde şöyle bir dolaşıp her şeyi kavrayan, anında yargılayan, hatta yargılamadan önce sonucu bilen, karar veren bakışları, küçük bir kızı andıran yanaklarındaki gülümsemeyi, bakışlarındaki bir yakınma gökyüzünü süzüşünü, ellerini kalçasına dayayıp duruşunu, öfkeli yüzünün kireç gibi oluşunu ve bütün vücudunun titremeye başlamasını görmeye devam edeceğim. Kısa bir süre önce bunu şimdi şaşkınlıkla fark ediyorum, İyi bir dostuma yaşadıklarımdan birkaç kelimeyle, Önemsiz şeyler gibi biraz üstü kapalı söz ettim. Konu benim için çok önemsizmiş gibi konuştum. Ona tam gerçeği anlatmadım. Ancak tuhaftır, dostum anlattıklarımı dikkatle dinledi. Kendi görüşlerini büyük bir ciddiyetle açıkladı, dikkatini başka yöne çekmeme izin vermedi ve söylediklerinde ısrar etti. Sonunda ciddi ciddi bir süreliğine buralardan uzaklaşmamı önermesini de tuhaf buldum. Konuyu yeterince kavramamıştı. Bu kadar anlayışsız bir öneri olamazdı. Olay basit gibi görünüyor fakat yakından bakıldığında benim buradan uzaklaşmamla her şeyin veya bazı önemli şeylerin tekrar yoluna gireceğini düşünmek o kadar basit bir çözüm değil. Tam tersine buradan ayrılmaktan kaçınmalıyım. Ve eğer bir planı uygulamam gerekiyorsa dış dünyayı içine almayan, konuyu dar sınırları içinde tutacak bir planı uygulamalıyım. Sözün kısası sakin kalmalı, dikkati çekecek büyük değişikliklere izin vermemeli ve önemli olduğu için değil. Küçük, kesinlikle kişisel bir sorun olduğu ve böyle de kalması gerektiği için başkalarına bu konudan söz etmemeliyim. Bunun için dostumun söyledikleri yararsız olmadı. Onlar bana yeni şeyler öğretmeseler de görüşlerimin sağlamlaşmasına neden oldular. Bir süre üzerinde dikkatle düşünüldüğünde bu konunun zamanla geçirdiği değişiminin içten bir değişim olmadığı görülüyor. Bu daha çok benim görüşlerimdeki yeni gelişmeler, durgunlaşan ve erkekleşen değişiklikler. Ancak kurtulamadığım sürekli sarsıntılar nedeniyle sinirliliğe neden oluyor. Konumuz üzerine verilecek kararın artık yaklaştığına inandığım fakat bunun gerçekleşmediğini gördüğüm anlarda sakin olmaya çaba gösteriyorum. İnsan özellikle genç yaşta kararların çok çabuk verileceğine inanmaya ve bunu abartmaya eğilimlidir. Küçük yargıcın beni karşısında gördüğü bazı anlarda kendini güçsüz hisseder, koltuğuna çöker gibi oturur, bir eliyle arkalığı tutar, diğer eliyle korsesini gevşetmeye çabalardı. Aynı anda öfkenin ve düş kırıklığının yaşları gözlerinden boşanırdı. İşte ben o zaman hep, şimdi karar verme anı geldi. Beni karşısına çağıracak ve hesap soracak diye düşünürdüm. Fakat ne hesap sorardı ne de bir karara varırdı. Kadınlar kendilerini çok sık güçsüz hissederler ve insanların her şeyle ilgilenmeye zamanları yoktur. Bu kadar yıl boyunca neler oldu? Hiçbir şey. Sadece benzeri durumlar, kimi gün güçlü, kimi gün zayıf, sık sık tekrarlandı durdu. Çevremizde gezinip duran, olanak bulduklarında müdahale edecek insanlar yok değil. Fakat onlar bu olanağı bulamıyor. Sadece sezgilerine güveniyorlar. Sezgileri ise sadece kendilerini oyalamaya yeterli. Daha fazlasına değil. İleride de değişen bir şey olmayacak. Bütün gün yaptıkları tek şey köşe başlarında öylece durup havayı solumak olan, ona yakınlıklarını da akraba olmakla açıklayan işe yaramaz insanlar hep var. Onlar her zaman dikkat etmişlerdi. Hep sezgilerine güvenmişlerdi. Ancak yine de değişen bir şey yok. Onlar hala aynı yerde durmayı sürdürüyorlar. Fakat ben bu arada onları yakından tanımayı, yüzlerini birbirinden ayırmayı başardım. Eskiden onların değişik yönlerden yavaş yavaş geldiklerini, sorunun boyutlarının sürekli büyüyeceğini ve sonunda bir karara barılacağını sanıyordum. Şimdi ise biliyorum, her şey eskiden de vardı ve verilecek kararla hemen hemen hiç ilgileri yoktu. Peki ya karar? Onu niçin böyle büyütüyorum? O gün geldiğinde, tabii yarın, yarından sonra... Belki de hiçbir zaman başkaları yine de bu konuya yakınlık duyup ben onları ilgilendirmediğini sürekli tekrarlamak istiyorum, İlgilenmek istediğinde yargılama sürecinden yara almadan kurtulamayacağımı biliyorum. Ancak kamuoyunda tanınan ve onun gözcülüğünde yaşayan, güvenilen biri olduğum için de bunu kabullenmek zorundayım. Bu nedenle benden başkası sonradan sahneye çıkmış Acılı bu küçük kadını belki dikenli patrakoto gibi çizmelerinin altında sessizce ezebilirdi. Beni önemsemeye değer bir üye olarak kabullenmiş toplumda belki diplomama küçük olumsuz bir not düşebilirdi. Ancak günümüzde bütün bunlar beni rahatsız edebilecek şeyler değil. Aradan geçen yıllarda kendimi gittikçe daha çok huzursuz hissetmemin nedeni son yaşadıklarım değil. Anlamsızlığını bilmeme karşın diğerini sürekli öfkelendirmek dayanılacak bir durum değil. Kişi huzursuzlaşıyor. Oluşacaklarına pek inanmadığı yargıları az da olsa sezmesine karşın onları pusu kurmuş gibi sadece fiziksel olarak bekliyor. Bir bakıma bunlara yaşlılık belirtisi de denebilir. Gençlik iyi giyiniyor. Güzel olmayan bazı ayrıntılar ise gençliğin sonsuz yaşam gücünde kayboluyor. Bir genç gözetlermiş gibi çevresine bakınıp durabilir. Bunlar rahatsız olmayalım. Hem bunu herkes fark etmez. En başta da gencin kendisi. İleriki yaşlarda insana kalıntılar kalır. Hepsine gerek vardır. Çünkü onlar artık yenilenmeyecektir. Yaşlanmaya başlamış bir erkeğin gözetlermiş gibi çevresine bakındığını anlamak hiç de zor değildir. Olup bitenlere nasıl bakarsam bakayım, buna çok eminim, şu gerçeği görüyorum. Küçük sorunun üzerine elimle biraz örttüğümde kadının bütün öfkesine karşın şimdiye kadarki yaşamımı kimse tarafından rahatsız edilmeden uzun bir zaman sürdürebileceğim. Açlık sanatçısı Açlık sanatçılarına olan ilgi son yıllarda çok azaldı. Geçmişte bu kişilerin tek başlarına düzenledikleri etkinlikler başarılı olurken günümüzde çok zor başarı elde ediyorlar. Aradan geçen yıllarda her şey çok değişti. Bu gibi etkinlikler imkansızlaştı. Eskiden bütün kent halkı açlık ustası ile ilgilenirdi. İnsanlar onu günde en az bir kez olsun görmek isterdi. Abone olanlar, küçük kafesinin önünde günlerce oturanlar, gece yarıları onu ziyarete gelenler bile vardı. Her şey daha etkileyici olsun diye meşaleler yakılırdı. Güzel havalarda kafes çadırdan dışarı taşınırdı. Açlık ustası tabii çocuklara da gösterilirdi. Yetişkinler modaya uyup onu seyre giderken çocuklar el ele tutuşunup siyah giysisinin altında kemikleri çıkmış, koltuk yerine yere konmuş kuru otların üzerine oturan, kimi zaman diz çöken, nezaketle eğilip seyircileri selamlayan, kendisine sorulan sorulara gülümsemeye çalışarak yanıt veren, ne kadar zayıf olduğunu merak edenler dokunsun diye incecik kolunu bazen kafesin çubukları arasından dışarı uzatan, başka zamanlar ise başı önünde sessizce oturan, arada sırada yerde duran küçük su bardağına uzanıp dudaklarını ıslatan bu adama hayretle ağızları açık bakarlardı. Sık sık uğrayanların aralarında seçtiği üç bekçinin görevi, bunlar nedense kasaplar olurdu, gece gündüz, Ağzına gizlice bir şeyler atmasın diye açlık ustasının başında oturmaktı. Tabi bu sadece insanları sakinleştirmek için yapılırdı. Hemen hemen herkesin bildiği gibi açlık sanatçısı aç kaldığı sürece ne olursa olsun onu zorlasalar bile ağzına tek lokma atmazdı. Sanat onuru ona böyle bir davranışı yasaklardı. Tabi her bekçi ona inanmazdı. Bazı geceler kafesin önünde oturmazlar, loş bir köşeye çekilip iskambil oynar gibi yaparlar ve açlık sanatçısının ağzına gizlice bir lokma bir şey atıp atmadığına uzaktan dikkatle bakarlardı. Bekçiler tarafından gözetlenmek adamı çok rahatsız ederdi. Hem üzülür hem de açlığını sürdürürken azap çekerdi. Böyle anlarda ona haksızlık yapıldığını göstermek ve güçlü olduğunu kanıtlamak istermiş gibi şarkılar söylerdi. Fakat bu pek işe yaramazdı. Çünkü bekçileri onun şarkı söylerken de ağzına gizlice bir şeyler attığına inanırdı. Açlık ustası salonun loş aydınlığını yetersiz bulan bekçilerin kafesin önüne oturup menajerinin verdiği elektrikli fenerler elleriyle onu aydınlatmasından hoşlanırdı. Göz kamaştırıcı ışık adamı rahatsız etmezdi. O istedi mi her durumda uyuyabilirdi. Salonun ışıl ışıl, kalabalık ve gürültülü olması onu hiç rahatsız etmezdi. Başında her gece bekçilerin durmasını isterdi. Onlarla şakalaşıp çene çalmak, gezgin yaşamından bir şeyler anlatmak, sonra onların anlattıklarını dinlemek hoşuna giderdi. Bütün amacı, kafesinde tek yiyecek olmadığını ve sürekli aç kaldığını gözleriyle görmeleri için adamların uyumamasını sağlamaktı. Günün en mutlu anı sabahlarıydı. Bekçilerine kendi hesabından ısmarladığı kahvaltı gelir gelmez, bütün geceyi uykusuz geçirmiş olan adamlar önlerine konan yiyeceklere saldırıp iştahla yiyorlardı. Bu kahvaltının bekçileri etkilemek için verildiğini iddia edenler yok değildi. Onlar kahvaltısız, uykusuz bekçilik yapıp yapmayacakları sorulduğunda seslerini çıkarmadan uzaklaşıyorlar fakat şüphelenmelerini sürdürüyorlardı. Açlıkla şüphelenmeyi birbirinden ayırmak çok zordu. Gecesini gündüzünü açlıkla geçiren adamın yanı başında aralıksız oturup nöbet tutmak herkesin başarabileceği bir görev değildi. Bu nedenle de onun arada sırada bir şeyler atıştırıp atıştırmadığı kesin bilinemiyordu. Bunu bilecek ve yaptığına sevinecek tek seyirci açlık sanatçısıydı. O ise sevinemiyordu ve bunun nedeni aç kaldığı için zayıflaması değildi. Görünümüne dayanamayan birçok izleyici salona gelmeye çekiniyordu. Buna üzüldüğü için zayıflıyordu. Aç kalmanın ne kadar kolay olduğunu ondan başka bilen pek yoktu. Bunu söylediği insanlar ona inanmıyordu. Kimileri alçak gönüllü olduğunu düşünüyordu. Ancak reklam yapmak için böyle konuştuğunu söyleyenlerin yanı sıra onun bir dala verici olduğuna inananlar da vardı. Fakat başarısının nedeni aç kalmayı kolayca başarabilmesiydi. Bunu açıkça itiraf etmekten de çekinmiyordu. Son yıllarda yaşadığı değişik tepkileri kabullenmeye artık alışmasına karşın için için üzülmeden de edemiyordu. Hiçbir zaman açlık sürecinin bitiminde kafesinden isteyerek çıkmıyordu. Menajeri açlık sürecini her zaman 40 güne sınırlandırmıştı. Daha fazlasına izin vermiyordu. Gittikleri ünlü kentlerde daha uzun süre açlık gösterisi yapmıyordu. Bunun en önemli nedeni halkın ilk haftalarda olan ilgisinin zamanla azalmasıydı. Tabii değişik ülkelerle değişik kentler arasında bazı farklar vardı. Fakat bu o kadar önemli sayılmazdı. Hemen hemen her yerde 40 gün açlık gösterisi için yeterliydi. Sona doğru izleyiciler azalıyordu. Bu nedenle 40. günün sonunda kafesin kapısı salonu dolduran heyecanlı izleyicilerin bakışları altında açılıyor. Ardından bir askeri bandon marşlar çalıyor. İki doktor kafese girip açlık ustasını muayene ediyor. Sonunda da izleyiciler arasından kura ile seçilmiş iki genç kadın gülümseyerek kafese girip adamı dışarı çıkarıyor. Birkaç basamak merdivenden inmesine yardım ediyor ve çok itinayla hazırlanmış kahvaltının beklediği küçük masaya kadar ona eşlik ediyorlardı. Ancak açlık ustası çoğu zaman bu gösteriye karşı çıkıyordu. Üzerine doğru eğilmiş genç kadınların incecik kollarını tutmasına izin verse de ayağa kalkmamak için direniyordu. 40 günün bitiminde açlığa için son verecekti? O buna daha uzun süre, daha günlerce katlanabilirdi. Kendini iyi hissettiği bir anda açlığa son vermesinin ne anlamı vardı? Niçin onun ünüyle oynuyorlardı? Açlığını sürdürüp bütün zamanların en büyük açlık ustası olmasına niçin engelleniyordu? Belki de en büyük oydu. Fakat kendini aşmak istiyordu. Aç kalma yeteneği sınırsızdı. Ona hayran bu kalabalık niçin sabırsızdı? O daha uzun süre aç kalmaya dayanacağına göre insanlar niçin dayanamıyordu? Hem biraz yorgundu da, kuru otların üzerinde rahat rahat oturuyordu. Şimdi niçin onu kaldırıp yemek masasına götürmek istiyorlardı? Orada duranları yemesi gerekeceğini düşündüğünde midesi bulandı. Fakat ayıp olmasın diye genç kadınlara belli etmemeye çalıştı. Gülümseyen, gerçekte ise acımasız kadınların gözlerinin içine baktı ve incecik boynunun üzerindeki ağır başını hayır demek istermiş gibi salladı. Fakat aynı anda her zaman olan bir şey oldu. Menajeri yanına geldi. Hiç konuşmadan, konuşsa da gürültülü bando müziğinde anlaşılmazdı. Kollarını açlık ustasına, acınacak o kahramana doğru uzattı. İnce belinden dikkatle kavradı, biraz sağa sola salladı ...ve zorlukla ayaklarının üzerinde duran adamı bu arada yüzleri kireç gibi olmuş genç kadınlara teslim etti. Açlık sanatçısı artık her şeye katlanmak zorundaydı. Başı sanki kopup yuvarlanmış gibi göğsünün üzerine düşmüş, vücudunun içi boşaltılmıştı. İnce bacaklarını birbirine destek olan dizleri tutuyor, ayakları yere zor basıyordu. İnce, hafif vücudunu destek yaptığı kadınlardan biri nefes nefese kalmış... Yardım ister gibi çevresine bakınıyordu. Üzerine devrilmiş gibi yaslanmış açlık sanatçısından hiç olmazsa başını kurtarmak için boynunu ileri doğru uzatmak istedi. Öteki yanda yürüyen, adamın küçük bir kemik yığınını andıran elini eline almış olan kadından da yardım gelmedi. Durumun komikliği salondaki izleyicileri kahkahalara boğdu. Hızla yanlarına gelen bir adam yürümekte zorlanan kadının yerini aldı. Zorla masaya ulaştılar. Menajer uyumakla baygınlık arasında öylece oturan adamın ağzına birkaç kaşık yemek tıkıştırdı. Bir yandan açlık ustasını doyurdu, öte yandan da izleyenlerin dikkatini biraz olsun dağıtmak için komik şeyler anlattı. Sonra da sanki masada oturan adam kulağına fısıldamış gibi yüksek sesle izleyicilere şerefe diye seslendi. Askeri bandonun fanfara duyuldu, ardından insanlar dağıldı, herkes memnundu, açlık sanatçısından başka. Verdiği kısa dinlenme aralıklarıyla herkesin saydığı bir sanatçı olarak ışıltılarla dolu bir yaşam sürdü. Ancak yine de çoğu kez keyifsizdi, kimsenin kendisini anlamadığına inanıyordu. O nasıl teselli edilebilirdi, hangi arzusu yerine getirebilirdi? Böyle anlarda... İyi niyetli birisi ona, üzüntülerin nedeninin açlığı olabileceğini söylemeye kalkıştığında öfkeleniyordu. Hele bu açlığının uzun sürdüğü bir sürece denk geliyorsa öfkesi tepesine çıkıyor, kafes demirlerini vahşi bir hayvanmışçasına çılgınlar gibi sallıyor, onu seyredenleri ürkütüyordu. Böyle anlarda menajeri hemen izleyicilerden özür diliyor, bu davranışının nedeninin uzun süren açlığı olduğunu söylüyor ve tok insanlardan onu affetmesini istiyordu. Ardından daha da uzun süre aç kalabileceğini söylemiş olan adamı ve özverisini övüyor, daha önceki etkinliklerde çekilmiş fotoğrafları gösterip isteyene satıyordu. Bu fotoğrafların çoğunda açlık sanatçısı 40. günün sonunda bir deri bir kemik, gözlerinin feri sönmüş yatağında yatarken görülüyordu. Gerçeğin izleyicilere böylesine yanlış sunulmasına dayanmak kolay değildi. Bu kadar anlayışsızlığa karşı çıkmak neredeyse olanaksızdı. Fakat o yine de iyi niyetli kaldı. Kafesinin parmaklıklarına tutunup menajerinin söylediklerini dinledi. Fotoğrafçılar geldiğinde düşer gibi kuru otların üzerine yığıldı, kafesin önünde durup onu seyreden insanları da memnun etti. Böyle anları yaşamış olan kişiler yıllar sonra onu düşündüklerinde çoğu kez her şey saçma buldular. Çünkü aradan geçen yıllarda çok şey değişmişti. Tabii bunun nedenleri vardı. Fakat kim oturup onları araştıracaktı? Sonra o gün geldi. Açlık sanatçısı onu şımartmış olan yığınla insanın eğlenmek için artık başka gösterilere gitmeye başladığının farkına vardı. Başka ülkelerdeki ilgiyi görmek isteyen menajeri onunla son bir Avrupa turuna çıktı. Fakat her şey boşunaydı. Gittikleri her yerde açlık gösterisine ilgi sıfırdı. Sanki herkes aralarında gizli bir sözleşme yapmıştı. Bu değişiklik tabii bir gün içinde olup bitmemişti. Başarının coşkusu içinde bazı belirtiler görmezden gelinmişti. Şimdi ise onlarla savaşmak artık mümkün değildi. Elbette aç kalarak para kazananların zamanı günün birinde mutlaka yine gelecekti. Fakat bu şimdi yaşayanların hiç umurunda değildi. Peki bir açlık sanatçısı şimdi ne yapmalıydı? Yıllar boyu binlerce insanın alkışlamış olduğu o kişi köy panayırlarında halkın karşısına çıkamazdı ki. Başka bir mesleğe atılmak için o hem yaşlanmıştı hem de sanatına hala gönülden bağlıydı. Sonunda başarılı yıllarında yoldaşı olmuş menajeriyle yollarını ayırdı ve büyük bir sirke girdi. Çok duyarlı olduğu için sözleşmenin koşullarını okumadan altına imzasını attı. Birbirlerini dengeleyen ve tamamlayan sayısız artistle hayvanları bünyesinde bulunduran bir sirk, onun gibi istekleri hemen hemen sıfır, alçak gönüllü birisinden her zaman yararlanabilirdi. Sirk sadece bir açlık sanatçısına iş vermemişti. Ünlü adını da kadrosuna katmıştı. İlerlemiş yaşına karşın yeteneklerini henüz yitirmemiş olan sanatçı, o günden sonra rahat bir yaşamı olsun diye sirke gitmediğini söyledi. Eskisi gibi açtığına devam edecek, yeteneklerini bütün dünyaya kanıtlayıp herkesi şaşkına çevirecekti. Ancak zamanın bu arada değişmiş olduğunu unutan adamın söylediklerini kimi uzman gülümseyerek karşıladı. Açlık sanatçısı bazı şeylerin değişmiş olduğunu anlıyordu. Bu nedenle demir kafesini sahnenin ortasına değil de dışarıda hayvan ahırlarına giden kolay ulaşılan yolun kenarına yerleştirmelerine karşı çıkmadı. Kafesin çevresine koydukları kocaman renkli tabelalarda orada ne yaptığı yazıyordu. Gösteri aralarında dışarı çıkan ve vahşi hayvanların kaldığı ahırları akın eden seyirciler kafesinin önünden geçerken ne yaptığına bakıyordu. Peşlerinden gelen kalabalık olmasaydı dar yolda belki daha uzun süre duracaklardı. Açlık sanatçısı o anları her gün özlemle bekliyordu. Ancak kısa sürede kalabalığın ona gelen değil, vahşi hayvanlara bakmaya giden seyirciler olduğunu anlayıp düş kırıklığına uğradı. Yine de kalabalık onu mutlu etti. Bazı seyirciler önünde uzun uzun durup merakla seyretti. Bazıları ise bunlar dar yol tıkandığı için arkadan boyarıp küfür edenlerdi. Sadece ahırlara akın etti. Onun en çok hoşuna giden kalabalığın uzaktan gelişiydi. Ancak bazı meraklılar kafesin önünde durunca yollarına devam etmek isteyenler öfkeyle bağırıyor, küfürler savuruyordu. Karşısında durup ona merakla bakanlar yaptığını anlayışla karşılayanlar değildi. Onlar sadece görünümünden keyif alıyorlardı. İlk kalabalık dağılınca geriden gelen meraklılar başlarını kafese doğru şöyle bir çevirip bir an önce vahşi hayvanları görebilmek için hızlı adımlarla yollarına devam ediyordu. Kimi günler çocuklarının ellerinden tutmuş bir baba kafesin önünde duruyor, onlara açlık ustasını işaret ediyor, ne yaptığını açıklıyor, eskiden görmüş olduğu başka artistlerden de söz ediyordu. Okulda böyle şeyleri öğrenmemiş, yaşamlarında hiç açlık ustası görmemiş olan çocuklar da babalarının anlattıklarını merakla dinliyordu. Onlar için açlık neydi? Ancak çocukların ışıltılı gözlerindeki bakışlar geleceğin Yeni zamanların habercisiydi. Kimi günler açlık ustası, kafes biraz ötede olsaydı, ahırlara bu kadar yakın durmasaydı daha iyi olurdu diye düşünmeden de edemiyordu. O zaman insanların ilgisini daha kolay çekebilirdi. Ahırlardan gelen pis kokular, hayvanların geceleri bağırması, onlara taşınan çiğ etlerden yükselen kokular, beslenirken haykırışları onu olumsuz etkiliyor... Canını çok sıkıyordu. Ancak sirk müdürüne şikayet etmekten de çekiniyordu. Ne de olsa önünden geçen sayısız insanın ona bakmasını, bazılarının karşısında durmasını ahırlardaki hayvanlara borçluydu. Kafesi ahırlara gidenlere engel oluyor diye buradan kaldırırlarsa acaba nereye koyarlardı? Engel gittikçe küçüldü. İlginç adama alışıldı ve böylece açlık ustası hakkında son karar verildi. Daha çok aç kalmak için elinden geleni yaptı. Fakat artık onu hiçbir şey kurtaramadı. Her gelen suratına bile bakmadan yürüdü gitti. Açlık sanatçısının ne yaptığını insanlara anlatmak iyice zorlaştı. Duyarlı olmayan birisinin anlatılanları kavraması beklenemezdi. Kafesin sağında solunda duran renkli tabelalar kirlendi, okunmaz oldu. Kopup yere düştüler. Yenilerini takmak kimsenin aklına gelmedi. Aç kaldığı her günü gösteren ve üzerindeki rakam her sabah değiştirilen tabelayla da ilgilenen olmadı. Bu işi yapan elemanlar da bıkmıştı. Açlık ustasıysa yemeksiz günlere devam etti. Ne o ne de başkaları günleri saydı. Haftalar böyle geçti. Kalbi arada bir sıkışır gibi oldu. Kimi gün kafesin önünde duranlar tabeladaki rakamı görünce onunla alay ettiler. Yaptığının sahtekarlık olduğunu söylediler. Ancak bunun kayıtsızlık ve kötü niyetlilik olduğuna inanan açlık ustası onları yalancılıkla suçladı. O görevini dürüst yapıyordu. Sahtekar emeğini kabullenmeyip onu değerlendirmeyenler diğerleriydi. Ve aradan günler geçti ve her şey bir son buldu. Bir sabah sirk çalışanlardan biri kafesin önünde durup içeri baktı, sonra yanına çağırdığı adama içinde kuru otlar yığını öylece duran kafesin niçin kullanılmadığını sordu. Başkaları da yanlarına geldi. İçlerinden biri üzerinde rakam takılı tabelayı gösterince herkes açlık ustasının kafesin içinde olduğunu anımsadı. Elindeki bir sopayla kuru otları karıştıran silik çalışan onu buldu. Sen açlığına devam ediyor musun diye sordu. Kusura bakmayın diye fısıldadı açlık ustası. Kulağını kafesin demirlerine dayamış olan adamdan başkası ne söylediğini anlamadı. Sonra tabii tabii sen bizim kusurumuza bakma dedi. Ben her zaman yaptığımı öveceksiniz sanıyordum diye mırıldandı açlık ustası. Biz seninle gurur duyuyoruz dedi kafesin önünde duran adam. Hayır hayır gurur duymayın diye konuştu içerideki. Peki öyleyse seninle gurur duymuyoruz. Ne gerek var buna? Ben hep aç kalmak zorundayım dedi açlık ustası. Şuna bir bakın hele diye konuştu adam. Niçin daha başka yaşayamıyorsun? Ben bir sanatçı olduğum için diye mırıldandı kafesin içindeki adam. Sonra başını hafifçe kaldırıp dudaklarını büzdü ve parmaklığın önünde duran sirk çalışanın kulağına eğilip, hoşuma giden bir yiyecek bulamadığım için de o yiyeceği bulmuş olsaydım, inanın bana hep karnımı doyururdum, tıka basa, senin ötekiler gibi. Bunlar açlık sanatçısının son sözleri oldu. Açık gözleri gurur doluydu. Açlığına devam edecekti. Hadi bakalım burayı hemen toplayıp temizleyin dedi sirk çalışanı diğerlerine. Açlık sanatçısını üzerinde yattığı kuru otlarla gömdüler. Boşalan kafesi de genç bir pantere verdiler. Uzun süre boşmuş gibi öylece duran kafesin içinde şimdi hoplayıp sıçrayan genç vahşi hayvan çevresine canlılık getirmişti. Bakıcılarının ona taşıdığı yiyecekler çok hoşuna gidiyor olacak keyfi yerindeydi. Özgürlüğü aradığı yok gibiydi. Kasları yağ gibi gerilmiş bu soylu hayvan özgürlüğü içinde yaşıyordu. Özgürlük ağzının içindeydi. Yaşam mutluluğu kor gibi gırtlığından fışkırıyordu. İlk günlerde kafesin dışında duranlar genç panteri seyrederken zorlandılar. Fakat zamanla ona alıştılar. Önünde topladılar, görevlilerin sözlerini umursamadılar, hiç yerlerinden kıpırdamadılar. Şarkıcı Josephin veya Fareler Ulusu. Şarkıcımızın adı Josephin. Bugüne dek onu dinlememiş birisi şarkının gücünü tanımamış demektir. Onun şarkılarıyla coşmayacak insan yoktur. Bizim neslimiz çoğunlukla müziği pek sevmediği için Josephin'in başarısının değeri daha iyi anlaşılır. Bizler için en iyi müzik huzurdur. Yaşamımız kolay değil. Günün sorunlarını üzerimizden atmaya çalışırken Müzik gibi bize uzak olan şeylerle moralimizi düzeltmeye çalışmayız. Şikayet etmeyelim, o kadar ileri gitmeyelim. Bize uygun, bize her zaman gerekecek kurnazlığın en büyük üstünlüğümüz olduğuna inanıyoruz. Müziğin vereceği mutluluk, özlem de olsa kurnazca bir gülümsemeyle her şeyde bir teselli aramak bizim için nedense alışkanlık olmuş. Sadece Joseph'in müziği kural dışıdır. O müziğe aşıktır. Ve bunu başkalarına da iletmesini çok iyi bilir. Günün birinde onun yokluğu ile müzik kim bilir ne kadar süre yaşamımızdan silinip gidecektir. Müziğin nasıl bir güce sahip olduğunu ben çok zaman düşünüp durmuşumdur. Biz insanların müziğe olan yeteneği azdır. Fakat nasıl oluyor da Joseph'in şarkılarını anlayıp seviyoruz veya Josephine bunu yatsı için olacak anladığımızı sanıyoruz. En basit yanıt şu olabilir. Şarkılarının güzelliği öylesine olağanüstü ki, en duygusuzlar bile ona dayanamıyor. Ancak böyle bir yanıt doyurucu değil. Böyle olsaydı onun şarkılarıyla hemen ve her zaman sıra dışı duygulara kapılırdık. Onun gırtlağından çıkan, o güne dek duymadığımız ve duyma yetisine de sahip olmadığımız bu duyguları bize sadece Josefin'in, başkasının değil, yaşattığını hissederdik. Aramızdaki toplantılarda, Josefin'in şarkılarının sıra dışı bir şeyler içermediğini itiraf ediyoruz. Onun söyledikleri şarkı mı? Bizler müzikten pek anlamasak da geçmişten kalma bir şarkı geleneğimiz var. Halklarımızın doğduğu çağlarda da şarkılar vardı. Efsanelerde anlatırlar onları. O çağlardan kalma şarkılara bugün de rastlanıyor. Kısacası şarkının ne demek olduğunu biz biliyoruz. Ve Josephine'in şarkı sanatı onlara pek uymuyor. Hem onun söylediklerine sanat denebilir mi? Yoksa ıslık çalmak mı? Fakat biz hepimiz ıslık çalmanın da ne demek olduğunu biliriz. Çünkü o insanımızın bir sanat becerisidir. Ya da becerisinden çok ona özgü bir yaşam dışa vurumudur. Hepimiz ıslık çalmasını biliyoruz. Ancak bunun sanat olabileceğini kimse aklının köşesinden bile geçirmiyor ıstık çalmanın insana özgü bir yetenek olduğunu çoğumuz bilmiyoruz. Joseph'in şarkı söylemeyip sadece ıstık çalıp durduğunu gerçekse, hatta bildiğimiz ıstık çalmaktan daha öteye gidemiyorsa bana öyle geliyor ki bütün gün tarlada çalışan bir köylü hiç aralıksız ıstık çalıp dururken onun gücü daha ötesine yetmiyor. Ve bu da gerçekse, o zaman Joseph'in sanatçı niteliği de geçersizdir. Ancak bu durumda onun niçin yine de bu kadar etkili olabildiği sırrının açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Ancak onun yaptığı sadece ıslık çalmak değil. Ondan uzak durup şarkılarını dikkatle dinlediniz mi? Hatta başka sesler arasında Joseph'in sesini ayırt etmeye çalıştınız mı? Kimi yerde yumuşaklığı, kimi yerde de cansızlığıyla dikkati çeken alışılmış ıslık sesini duyarsınız. Tam karşısında durduğunuzda ise ıslık çalmaktan öte başka şeylere de tanık olursunuz. Josephine'in sanatını anlayabilmek için onu sadece dinlememeli, görmeli de. Isık çalmak nedir? Her insanın yaptığı olağan bir şeydir. Fakat birisinin oturup bunu büyük bir ciddiyetle yapması biraz tuhaf değil mi? Bir fındığı kırmak gerçekten bir sanat sayılmaz. Bu nedenle de hiç kimse çevresine izleyicileri toplayıp sadece onları eğlendirmek için fındık kırmayı aklından bile geçirmeyecektir. Fakat o bunu yine de yaparsa amacı sadece fındık kırmak olmayacaktır. Biz ise fındık kırmayı başardığımız için onun sanatsal yanının farkına bile varmayacağız. Karşımızdaki yeni fındık kırıcı bizden beceriksiz de olsa fındık kırma işinin özünü gösterdiği için Bizde yaptığı etki yararlı da olabilir. Belki Josefin'in şarkılarını dinlerken de böyle düşünüyoruz. Biz ona hayranlık beslerken bunu kendimiz için yapmıyoruz. Sanırım o da bu konuda bize katılıyor. Bir gün halkın çaldığı ıslık üzerine içimizden biriyle konuşurken önce rahattı. Ancak az sonra huzursuzlaştı. Onda daha önce görmemiş olduğum küstahçe bir gülümseme bütün yüzüne yayıldı. Dış görünümü çok narin bir kadın olan Joseph'in bir an için kaba göründü. Ancak aşırı duyarlı birisi olduğundan bunu hemen fark ediverdi ve kendini toparladı. Yine de kendi yaptığı sanatla ıslık çalma arasında bir benzerlik olduğunu reddetti. Sanırım o görüşlerini paylaşmayanları küçümsüyor, belki de onlardan nefret ediyor. Ancak onunki bildiğimiz bir kendini beğenmişlik değil, benim de içlerinde olduğum karşılıkları en az hayranları kadar onu sevip sayıyor. Fakat Joseph'in sadece kendisine hayranlık duyulmasını beklemiyor. Başkalarının hayranlığının da onu düşlediği gibi olmasını istiyor. Karşısında oturduğumuzda onu daha iyi anlıyoruz. Ona eleştirilerimiz uçup gidiyor, uzaklaşıyor. Karşısındayken şunu biliyoruz. Onun çaldığı ıslık, ıslık değil. Islık çalmak bizim pek üzerinde durduğumuz bir alışkanlık olmadığı için Joseph'in konserlerinde ıslık çaldığına inanabiliriz. Onun sanatını dinlerken kendimizi rahat hissediyoruz. Kendimizi rahat hissedince de ıstık çalıyoruz. Ancak konserlerinde biz izleyiciler ıstık çalmaz. Fareler gibi sessizce otururuz. Salonda çıt çıkmaz. Özlediğimiz huzurun bir parçası oluruz. Islık çalmaz, susarız. Böyle anlarda bizi mutlu eden onun şarkıları mı, yoksa zayıf sesini çevreleyip içine alan kutsal huzur mu? Bir kez bu dalanın biri Josephine'in şarkısı sırasında ayağa kalkıp hiçbir şey umurunda değilmiş gibi ıslık çalmaya başladı. Josephine'in söylediğinin hemen hemen aynısıydı. Tek fark, sahnede duran sanatçının dalgın dalgın çaldığı bir ıslıktı. Diğeri ise izleyiciler arasındaki düşüncelere dalmış, Çevresine unutmuş birinin ıslığıydı. Ancak biz sıslayarak, ıstıklar çalarak herkes rahatsız eden bu kişiyi susturduk. Buna pek gerek yoktu. Çünkü Joseph'in az sonra zafer ıslığı çalar gibi kollarını iki yana açtı, boynunu iyice uzatıp kendinden geçtiğinde o kişi zaten ürküp sustu ve utaşla yerine oturdu. En küçük gürültü, en küçük rastlantı, rahatsız edici her şey Yer tahtalarının gıcırdaması, birisinin dişlerini gıcırdatması, ışığın sahneye yanlış vurması, Josephine'in şarkısının etkisini yükseltmesi için mükemmel bir olanaktır. O şarkılarını hep kulağı duymayanların karşısında söylediğine inanıyor. Hiçbir konserinde coşku ve alkış eksik olmamasına karşın insanların kendisini gerçekten anladığını sanmıyor. Bunu artık pek önemsemiyor da. Konser sırasında şarkıların duruluğunu olumsuz etkileyen kimi gürültülerde Josefini hak veriyor. Karşı koyarak onları yenmekle izleyiciler canlandırılabilir. Belki onların anlayış göstermesi sağlanamaz. Fakat saygılı olmaları sağlanabilir. Bizlerin yaşamı çok huzursuzdur. Her yeni gün sürprizler, endişeler, yeni umutlar ve korkularla doludur. Gece gündüz yakın dostlarının desteği olmayan insan tek başına hepsinin altından kalkamaz. Yine de onların desteğine karşın güç bir yaşamı olabilir. Kimi gün gelir, tek bir omzun taşıması gereken yükün altında binlerce omuz titrer. İşte böyle anlarda Joseph'in sıranın ona gelmiş olduğunu düşünür. İnce yapılı kadın, bütün gücünü şarkısı için topluyormuş gibi, Vücudu göğsünün altından titreyerek öylece durur. Sanki o ana kadar şarkısına hizmet etmemiş her şeyi, yaşama olanağı elinden alınmış, şu anda iyi ruhlara teslim edilmiştir. Her şeyden yoksun şarkıların içindedir. Soğuk bir esinti onu alıp götürecektir. Ancak karşıt olarak kabul edilen bizler böyle anlarda kendi kendimize, o doğru dürüst bir ıslık bile çalamıyor demeyi alışkanlık edinmişizdir. Bırakın şarkı söylemeyi, herkesin çaldığı ıslığı çalabilmek için kendini çok zorlaması gerekiyor. İşte bıraktığı izlenim bu. Daha önce de belirtildiği gibi onun kaçınılmaz olup olmadığı önemli değil. O yüzeysel ve çok geçici bir izlenim. Ve hemen ardından bizde sıkış sıkış durmuş, neredeyse nefes bile almadan onu büyük bir içtenlikle dinleyen insanların arasına katılıyoruz. Josefine'nin sürekli hareket halinde olan, sağa sola koşuşturan insanlarımızı çevresine toplamak için başını şöyle bir geriye atması, ağzını hafifçe aralaması ve bakışlarını gökyüzüne çevirmesi, şarkı söylemeye hazırlandığını onlara göstermesi yeterlidir. O bunu istediği her yerde yapabilir. Herkesin gelip geçtiği, uzaktan görebilen bir alan olmasına gerek yoktur. O anda aklına gelen kuytu bir köşede olabilir. Josephine'in şarkı söylemeye hazırlandığı haberi kentte yıldırım hızıyla yayılır. Kısa süre sonra da insanlar oraya akın akın gelmeye başlar. Kimi zaman küçük engeller de çıkar. Joseph’in o anda aklına gelen şarkılarına başlar. Ancak insanlar ne kadar acele etseler de toplanıp oraya gidemezler. Joseph’in yeterince seyircisi olmasa da her zamanki duruşuyla şarkılarına başlar. Ancak seyirciler bir türlü durduğu yere gelemeyince öfkelenir, ayaklarını yere vurur, öfkeyle tepinir, bir kadına yakışmayacak küfürler savurur, hatta yanında birisi duruyorsa onu ısırır da. Ancak böyle davranışları ününü lekelemez. İnsanlar onun bu gibi davranışlarını frenlemek yerine ona uyum sağlamaya çalışır. Kalabalık hemen bir araya gelmediğinde, Sağa sola haberciler yollanıp seyirciler toplanır. Fakat bu yapılanlar ondan gizlenir. Onun durduğu yere giden yollardaki köşelere konan adamlar ellerini kollarını sallayarak gelenlerden daha çabuk yürümelerini isterler. Bu çabalar yeterince insan Joseph'in şarkılar söylediği yeri doldurana kadar yapılır. İnsanların Josephine bu kadar ilgi göstermesinin nedeni nedir? Bu soru Joseph'in şarkılarıyla da ilgili ve onun gibi yanıtı kolay olmayan bir soru. İnsanlarımızın onun şarkılarına koşulsuz bağımlı olduğu savı öne sürülebilseydi, birinci soruyu silip ikinci soruyla ilişkilendirebilirdik. Ancak bu mümkün değil ve insanlarımız koşulsuz bağımlı olmaya yanaşmıyor. Kimseye zararı dokunmayan kurnazlıkları olan, çocukça fısıldaşan, Tudaklarını biraz oynatıp dedikodular yapan insanlar birbirlerine koşulsuz bağımlı olamaz. İşte Josephine de bunları hissediyor ve güçsüz gırtlağıyla onlara karşı savaşını veriyor. Tabi bu gibi konularda kesin bir hüküm verilemez, fazla ileri gidilemez. İnsanlar Josephine bağımlıdır ancak bu bağımlılıkları koşulsuz değildir. Örneğin onunla alay edemezler. Burada şunu da kabullenmek gerekiyor. Josefin'in gülünüp alay edilecek bazı yanları da yok değil. Bizler de gülümsemesini seven insanlarız. Yaşamımızdaki bütün acılara karşın ruhumuz her zaman hafif de olsa gülümsemeyle doludur. Fakat biz Josefin'e gülüp onunla alay etmeyiz. Bana öyle geliyor ki halkımız Josephine ile olan ilişkisini gözünde şöyle canlandırıyor. Bu narin yapılı, korunmaya muhtaç. Kendi görüşüne göre şarkılarıyla başarılı kadın onlara emanet edilmiş, onlar da ona göz kulak olmak zorundalar. Kimse bunun nedenini bilmiyor. Yine de bu bir gerçek. İnsan korumasına verilmiş bir şeye gülüp onunla alay etmez. Bunu yapan görevini yerine getirmemiş demektir. İçimizdeki bazı kötü niyetlerin Joseph'in için onu gördüğümüz zaman gülmeyi unutuyoruz demesi hainliklerinin en büyüğüdür. İşte bu nedenle insanlar elini kendisine uzatan, yalvararak mı, onu zorlayarak mı bilinemez, küçük bir çocuğu elinden tutan baba gibi Josephine'i koruyor. Halkımızın bu gibi babalık görevlerini yerine getiremeyeceğini düşünebilir. Esasında o bunu başarıyor. Daha doğrusu az önce sözüne ettiğimiz görevi ustaca yerine getiriyor. İnsanların bir araya gelip bir bütün olarak başardıklarını tek tek insanlar başaramazdı. Tabii halkla bire arasındaki güç farkı inanılmazdır. Halkın korumak istediği kişiyi ona yakınlığının verdiği sıcaklığın içine çekmesi koruması için yeterlidir. Ancak Josephine bu gibi şeylerden söz etmek hiç de doğru değildir. Sizin korumanız benim umurumda bile değil olur tepkisi. O zaman biz de evet evet umurunda bile değilmiş diye düşünürüz. Joseph'in böyle isyan etmekle yaptığımızın yanlış olduğunu söylemek istiyor. Onun bu tepkisini küçük çocuğun kimi davranışıyla kıyaslayabiliriz ve bir baba gibi pek önemsemeyiz. Burada rol oynayan başka bir şey daha var ve bunu insanlarla Joseph'in arasındaki ilişkiyle açıklamak o kadar kolay değil. Çünkü Joseph'in insanlardan daha başka bir görüşte. Onun inandığına göre insanları koruyan kendisiymiş. İçinde bulunduğumuz sorunlu politik ve ekonomik durumdan bizleri kurtarmayı başaran onun şarkılarıymış. Kötü şansımızı engel olamıyorsa da bize sorunlarımıza dayanma gücünü veriyormuş. Tabii Joseph'in bunları tam böyle ifade etmiyor. O pek konuşkan birisi değil. Durmadan konuşanlar, aralıksız çene çalanlar arasında o suskun bir yapıya sahip. Kafasından geçirdikleri sım sıkı kapalı ağzından Çakmak çakmak çakan gözlerinden okunuyor. Biz çoğumuz susmasını bilemeyiz. O ise bunu çok iyi başarır. Kötü haberleri duyduğunda kimi günler olur ki kötü haberler yanlış veya yarı doğru üzerimize gelir. Başka zaman yorgunluktan yerinden pek kalkmayan o kadın hemen yerinden doğrulur. Fırtına başlarken koyunlarını arayan çoban gibi kafasını öne doğru uzatır. Kendini tutamayan, haşarı çocukların sayısız isteği olur. Joseph'inde ise bu biraz daha başkadır. Tabii o bizi kurtarmaz, bize güç vermez. Acı çekmeye alışık, çıkarlarını pek düşünmeyen, çabuk kararlar veren, ölümü yakından tanıyan, hem yürekli hem de üretken olan, geçmişte hep kurban vermiş olsa da her defasında kendini kurtarmasını bilmiş ve tarihçilere yüzyıllar boyu hep dehşete düşürmüş, Şaşkınlıktan donup kalmalarına neden olmuş bir halkın kurtarıcısı olduğunu iddia etmek bana göre çok kolay bir şey. Ve sorunlu dönemlerde Joseph'in söylediklerini her zamankinden daha dikkatle dinleriz. Üzerimizdeki tehlikeler bizleri suskunlaştırır, alçak yapar. Joseph'in emirlerine boyun eğdirir. Bizi bir an için acı veren gerçek sorundan uzaklaştırdığı için seve seve bir araya geliriz. Birbirimize sokuluruz. Sanki savaştan önce çabucak, böyle anlarda acele etmemizin gerektiğini Joseph'in çoğu kez unutur. Birer kadeh barış içeriz. Bu birliktelik bir şarkı etkinliğinden çok halkın bir mitingidir. Önden, sahneden gelen sessiz ıslık dışında sessiz geçer toplantı. Önemlidir, zamanı boş laflarla harcamamalıdır. Ancak böyle bir ilişki Joseph'ini tabii ki memnun edemezdi. Sinirliliğine ve hoşnutsuzluğuna karşın aşırı özgüvenle gözleri kamaşan Josephin bazı şeyleri göremiyor. Daha fazlasını da görmemek için fazlaca uğraşması gerekmiyor. Bu nedenle halkın yararına çalışan bir dal kabuklar ordusu sürekli iş başında. Ancak Josephin şarkılarını insanların toplandığı salonun pek dikkatleri çekmeyen bir köşesinde söyleyerek feda etmez. Bunu yapmasına gerek yoktur. Çünkü onun sanatı kimsenin gözünden kaçmıyor. Biz karşısında başka birçok şeyle ilgileniyor gibi dursak da, sessizlik sadece Joseph'in şarkıları nedeniyle çevremizi sarmamış olsa da, çoğu insan ona bakmak yerine yüzünü yanında duranın kürkten yakasına gömse de, o sahnede ıslıklarını çalarken sanki Joseph'in boşuna çaba gösteriyormuş gibi bir hava etse de, o bize her zaman ulaşıyor. Bunu itiraf etmeliyiz. Her yere sessizlik çökmüşken yükselen ıslık sanki halkın bireye yolladığı bir mesajdır. Joseph'in güçsüz ıslığının, zor kararların alındığı süreçte düşman dünyanın neden olduğu kargaşa içindeki halkımızın zavallı varoluşundan farkı yoktur. Joseph'in kendini kanıtlar. Bir hiç olan sesi ve bir hiç olan başarısı kendini kanıtlar. Bize uzanan yolu ona açar. Bunları düşünürken biz kendimizi iyi hissederiz. Aramızdan gerçek bir ses sanatçısı çıksa da içinde yaşadığımız süreçte onu kabullenmeyeceğimizi biliriz. Ona dayanamayız. Gösterisine hep birlikte karşı çıkarız. Umarız onu dinlememizin şarkılarına karşı çıkmak olduğunu Josefin hiç fark etmesin. Belki de şüpheleniyor. Böyle olmasaydı onu gerçekten dinlediğimizi niçin ısrarla inkar edip hiç umurunda değilmiş gibi ıslık çalmasını sürdürsündü. Bu doğru olmasa da onu avutacak başka bir şey var. Biz Josefin'in gerçek bir ses sanatçısını dinler gibi dinliyoruz. Böyle bir ses sanatçısının bizi etkilemek için gösterdiği büyük çabayı, doğuştan yetersiz yeteneklere sahip Josefin'in göstermesine hiç gerek yok. Çünkü bu bizim yaşam biçimimize bağlı, ondan kaynaklanıyor. Halkımız gençlik nedir bilmez. Çocukluğu da çabucak geçmiştir. Şimdi sık sık isteklerde bulunuyorlar. Çocuklara kimi özgürlükler vermeli, onlara özen göstermeli, bazen umursamaz davranışlara göz yummalı, koşuştururken gereksiz yere onlara engel olmamalı, oyun oynamanın her çocuğun hakkı olduğunu unutmamalı ve ona isteklerini yerine getirmesi için yardımcı olmalıdır. Böyle istekler oluyor. Ve hemen herkes bu istekleri kabulleniyor ve onları yerine getirmek için çaba gösteriyor. Ancak kısa süre sonra her şey unutulup gidiyor, eskisine dönülüyor. Bizim yaşamımız bir çocuk yaşamını andırıyor. Yürümeye başladıktan az sonra çevremizdeki dünyayı tanıyoruz. Bir yetişkin gibi yaşamda ilk adımlarımızı atıyoruz. Ekonomik nedenlerden ötürü üzerinde dağınık yaşamak zorunda olduğumuz topraklar çok büyük. Bize her yerde tehlikeli olacak düşmanlarımız da çok sayıda. Çocukları varoluş savaşının dışında tutmalıyız. Eğer bunu başaramazsak sonları çabuk gelir. Bu hüzünlü nedenlerin dışında sevindirici bir şey de var. İnsanlığın doğurganlığı. Bir nesil ötekini takip eder. Çocuklar çocuklarının tadını çıkarmaya zaman bulamaz. Başka toplumlarda çocuklara özen gösterilir, onlara okullar açılır, bu okullara her gün çocuklar akın eder. Toplumun geleceğini her zaman oradan çıkan çocuklar belirler. Bizimse okullarımız yok. Fakat halkımız en kısa aralıklarla sürüyle çocuk yaratıyor. Onlar ıslık çalmasını öğrenmeden hep cıvıl cıvıl ve neşeliler. Yürümeye başlamadan hep yerlerde yuvarlanıyorlar. Çevrelerindeki her şeyi göremeden kalabalığın içinde sağa sola dokunarak ilerliyorlar. İşte böyledir bizim çocuklarımız. Ve okullarda hep aynı çocuklar yoktur. Hayır, peş peşe yeni çocuklar gelir. Aralıksız. Yenisi geldiğinde ondan önceki artık çocuk değildir. Geleni de başkaları takip eder. Onun da arkasında yığın yığın, acele eden, mutluluktan yüzleri pembe pembe yeni yeni çocuk yüzleri görünür. Evet, bütün bunlar güzel de olsa, başkaları haklı olarak bizi kıskansa da biz çocuklarımıza güzel bir çocukluk dönemi yaşatamayız. Ve bunun kimi sonuçları da yok değil, yok edilemeyen, kalıcı bir çocukluk halkımızın içine işlemiştir. İyi bir yanımız olan pratik zekamızın yanı sıra kimi zaman tıpkı bir çocuk gibi aptalca davranıyoruz. Anlamsız şeyler yapıyoruz, savurganız, düşüncesiziz, eli açığız, ve bütün bunları çoğu kez eğlence olsun diye yapıyoruz. Sevincimiz pek çocuksu olmasa da ruhumuzda o günlerden kalma bir çocuk mutluluğu elbette hala var. İşte halkımızın bu çocuksu yanlarından Josephine de her zaman yararlanıyor. Ancak halkımız sadece çocuksu değil, bir yerde yetişkinde. Daha doğrusu erken yaşlanmış. Bizde çocuklukla yaşlılık başka halklardan daha değişiktir. Gençlik denen şeyi biz tanımayız. Biz hemen yetişkin oluruz ve uzun süre hep yetişkin kalırız. Ancak bir zaman sonra da yorgunluk ve ümitsizlik çok şeye dayanıklı, iyimser halkımızın üzerine çöker. Müziğe pek yeteneğimiz olmamasında buna bağlayabiliriz. Biz müzik için çok yaşlıyızdır. Onun verdiği heyecan ve coşku ruhu ağır olan bizlere uymaz. İsteksizce onu reddederiz. Biz ıslıkla mutlu oluruz, arada sırada şurada burada biraz ıslık çalmak tam bize göredir. İçimizde müziğe yeteneği olanlar var mı bilmiyorum. Ancak böyleleri olsaydı, karakterleri gereği hemşerilerimiz onlara baskı yapar, gelişmelerini engellerdi. Buna karşılık, Joseph'in aklına estiği gibi ıslıklar çalmasına, şarkılar söylemesine kimse karışmıyor. Bu bizi hiç rahatsız etmiyor. Bize oyunuyor, biz onu kabulleniyoruz. Josephine'in yaptığı sanat eğer müzik değeri olan şeyler içeriyorsa, onlar ufak tefek birkaç şey olmalı. Müzik geleneği belli bir yere kadar sürdürülüyor. Ancak biz ona erişmek için pek bir çaba göstermiyoruz. Josephine kendini böyle hisseden halka pek çok şey veriyor. Konserlerinde ona en fazla ilgi gençler gösteriyor uzaklarını büzüşüne, şirin ön dişleri arasından dışarı havayı üfleyişine, çıkardığı seslere hayran kalıyorlar, şarkıcıyı zevkle dinliyorlar. Halkın büyük bir bölümü ise bu hep belli oluyor, içine kapanık bir halde dinliyor. Kısa aralarda insanlar düşlere dalıyor, sanki vücudu tek tek parçalara ayrılıyor. Huzursuz olan keyifle halkın büyük ve sıcak yatağına uzanıyor ve düşlerinin arasına sık sık Joseph'in ıslıkları giriyor. Ona göre coşturucu, bizler içinse itici. Fakat o başka yerde değil, burada, ait olduğu yerde, müzik kendini bekleyen anı burada buluyor. Zor geçmiş, kısa sürmüş, yitirilmiş olan, mutluluğu bir daha hiç dönmeyecek çocukluktan bir şeyler var onda. Ancak bugünkü yaşamın, Az ve her zaman anlaşılmaz da olsa var olan, yok edilemeyecek canlılığı da. Bütün bunlar yüksek tonda değil. Hafif, akıcı, güven verici, hatta kimi yerde kısık sesle söyleniyor. Tabii bir ıslık çalma bu. Niçin olmasın? Isık çalmak halkımızın dilidir. Kimi insanımız vardır, tüm yaşam boyunca ıslık çalıp durur ve bunu niçin yaptığını bilmez. Burada ıslık günlük yaşamın zincirlerinden kurtuluyor. Bizi bir an içinde olsa özgürleştiriyor. Tabii ki böyle gösterileri hiçbir zaman kaçırmak istemiyorduk. O günden Joseph’in bize kötü anlarımızda yeni güçler verdiğini iddia ettiği güne kadar önemli bir şey yaşanmadı. Bu tabii normal insanlar için geçerliydi. Joseph’in dal kavukları için değildi. Her türlü tehlikeye karşı ona bu kadar büyük bir ilgi gösterilmesini nasıl açıklayabilirsiniz? Olası tehlikeler de zamanında karşı çıkmasıyla önlenmiştir. Bu son sal, ne yazık ki doğru ancak Josefin'in şöhretine pek katkısı olduğu söylenemez. Iztıkları nedeniyle toplantıya aniden düşmancı bir saldırı olduğunda ve içimizden biri bu saldırı sonucunda yaşamını yitirdiğinde suçlu Josefin'dir. Güvenli yerinde oturan, adamlarının korumasında sessizce ve çabucak salonu ilk terk eden kişidir. Bunu herkes bilmesine karşın, Joseph'in canının istediği bir yerde, aklına esen şarkıları söylediğinde koşa koşa gidiyorlar. Bunda böylece sonuç şudur. Joseph'in yasaların üstündedir. İstediğini yapabilir. Halkı tehlikeye atsa da yaptıkları hep affedilir. Eğer böyle olsaydı, o zaman Joseph’in isteklerini anlamak gerekirdi. Evet, halkın ondan başkasına vermediği özgürlük, yasalara uymayan bu armağan bir yerde yaptıklarını onaylamak demektir. Joseph’in de dediği gibi halk onun sanatını anlamıyor. Fakat gözü kapalı hayranlık besliyor. Kendini ona layık görmüyor, yine de onu takdir ediyor. Josephine çektirdiği sıkıntıyı gösterdiği çabalarla unutturmak istiyor. Ancak bunlar hiç de doğru değil. Acaba halk Josephine çok çabuk teslim mi oluyor? Hayır, bu insanlar nasıl kimseye kayıtsız şartsız teslim olmuyorlarsa ona da teslim olmuyorlar. Josephine çok uzun süredir, belki de sanat yaşamının ilk günlerinden bu yana şarkılar söyleyerek başka işlerden kurtulmak için savaşın vermekte. Bizler onun her insan gibi Gün be gün sürdürdüğü ekmek kazanmak için var olma çabalarını üstlenmeli belki de halkın omuzlarına yüklemeliyiz. Coşkulu biri böyleleri hep vardır. Bu talebin ve o kişinin ruh halinin tuhaflığına dikkat çekebilir. Haklı olup olmadığını sorabilir. Halkımız ise başka sonuçlar çıkarıp istediğini reddeder. Bu istek için üretilen nedenleri çürütmek için de hiç çaba göstermezler. Josephine ise kimi örnekler verir. Çalışmanın ses tellerine zarar verdiğini söyler. Bu çalışma şarkı söylerken gösterdiği büyük çabadan az da olsa şarkıların ardından yeterince dinlenemediğinden, yeni şarkılar için sahneye çıkarken kendini yorgun hissettiğini ve bu nedenle sanatının duruğuna çıkamadığını iddia eder. Halk onun söylediklerini dinler ve önemsemez. Çoğu kez kolayca duygulanan halk kimi kez umursamaz da olur. Onun bu umursamazlığı o kadar incidicidir ki, Joseph'in şaşırıp bir an duraksar. Fakat sonra kabullenir ve elinden geldiğince çok çalışır. Ancak bu çabası pek uzun sürmez. Savaşına yepyeni güçlerle, güçleri sınırsız olmalı, atılır. Ancak şu da anlaşılıyor ki, Josef'in gerçekten talep ettiği şeye ulaşmak için büyük bir çaba göstermiyor. Mantıklı, çalışmaktan kaçmayan birisi. İstekleri gerçekleşse de o şimdikinden daha başka yaşamaz. Çalışması şarkı söylemesi engellenemez. Ancak şarkıları şimdikinden daha güzel de olmaz. Ona elde etmek istediği tek şey sanatının tanınması ve bunun bütün zamanlarda şimdikinden çok daha geçerli olması. Yaşamında birçok şey başarırken bu isteği nedense yerine gelmedi. Belki yaptığı bu çıkışı ilk günden başka tarafa yönlendirseydi daha iyi olurdu. Belki şimdi hatasını anladı ancak geri dönüş yapamıyor. Geri adım atmak onun için kendi kendini aldatmak da olabilir. Artık bu isteğiyle iyi veya kötü yaşamak zorunda. Gerçekten söylediği gibi düşmanları olsaydı Kılını bile kıpırdatmadan verdiği savaşı keyifle seyrederlerdi. Fakat onun düşmanları yok ki. Şurada burada kimi insanlar onu biraz eleştirir. Ancak savaşını önemsemezler. Bunun da nedeni halkın ona toplumumuzda öyle pek sık rastlanmayan yargıç soğukluğu göstermesidir. Halkın Josefine davranışını onaylayan birine, günü geldiğinde ona da aynı şekilde davranabileceğini göz önüne getirmek bile pek sevindirici bir şey değil. Onu geri çevirme ile Josefin'in isteklerini geri çevirme arasında benzerlik vardır. Önemli olan işin özü değil, halkın kendi içinden hep bir baba gibi yakın davrandığı birine karşı karar verebilmesi, onu küçük düşürebilmesi. Şimdi burada halk yerine bir bireyin durduğunu gözümüzün önüne getirelim. Josephine'in sürekli isteklerini yerine getiren bu adam günün birinde buna son verebilme arzusuyla yanıp tutuşuyor. İnsanüstü çabalarla bütün istekleri kabullenirken bu boyun eğmenin de bir sınırı olacağına inanıyor. Evet o sonun bir an önce gelmesini arzuladığı için gereğinden fazlasını kabullenerek işi şımartmış, yeni yeni isteklerde bulunmasına neden olmuştu. Ancak günün birinde gelen son isteği, o buna hazırlıklıydı, reddediverdi. Josephine olan saygısı ve hayranlığı gerçekti. Fakat ondan gelen son istek öylesine aşırıydı ki, önyargısız bir çocuk bile olacakları önceden kestirebilirdi. Ancak Joseph'in durumu algılayışında bu gibi varsayımlar bir rol oynamış ve reddedilmesinin getirdiği acılara üzüntüler de katmış olabilirdi. Bu gibi varsayımları düşünmüş olabilir ancak yine de savaştan vazgeçmek niyetinde değil. Hatta son zamanlarda bu savaşı şiddetini artırdı. Onu eskiden daha çok konuşmalarla, sözlerle sürdürmüştü. Şimdi ise daha etkili olduğuna inandığı, bizlerin ise tehlikeli bulduğu başka yöntemleri deniyor. Bazı insanlar Josefin'deki bu değişikliği yaşlanmış olmasına, sesinin zayıflamasına bağlıyor. Bu nedenle ileride de halk tarafından kabul görebilmek için son bir savaş verdiğini söylüyorlar. Fakat ben buna inanmıyorum. Bu gerçek olsaydı benim tanıdığım Joseph'in Josephine olmazdı. O yaşlanma nedir bilmeyen, sesi gücünü hiç yitirmeyen bir kadın. Eğer o bir şeyler talep ediyorsa bunlar dışı açık nedenlerden değil, İçsel tutarlılığından kaynaklanıyor demektir. Joseph'in aşağıda değil, yukarıda, dorukta asılı olduğu için tacı uzanıyor. Elinden gelseydi o tacı daha da yukarılara asardı. Bazı güçlükleri umursamamasının yanı sıra kimi yakışmaz yöntemleri de uygulamaktan çekinmiyor. Çoğu zaman haklı olduğuna inanıyor. Bu nedenle... Amacına nasıl ulaşacağı onun için pek önemli değil. Çünkü Joseph'in düşlediği dünyada saygı yöntemlerle pek bir şey elde edilemeyeceği inancında. Belki de verdiği savaşın yönünü şarkılarından başka bir yere çekmesinin nedeni bu. Sevenleri kulağına gelen bazı söylentilerini çevrelerine yayıyor. Duyulduğuna göre bundan sonra ona eleştirenler dahil halkın bütün kesimlerinin hoşuna gidecek şarkılar söyleyecekmiş. Joseph'in onların bu şarkılarla hep duymuş olduğu mutluluğu değil, kendisine şimdi özlemini çektiği mutluluğu yaratabilirmiş. Ancak görüşlerine şunları da eklemeden edemiyorlar. Dorukta olanı bozup aşağıdakine övgüler yollayamayacağı için de her şey eskisi gibi kalmalıymış. Fakat mümkün olduğu kadar az çalışabilmek için de bunun şarkılar için verilmiş bir savaş olduğunu iddia ediyor. Önüne gelen her olanaktan yararlanmaktan çekinmiyor. Şu sıralar ortada dolaşan bir dedikoduya göre Joseph'in yüksek parladan okuduğu kıvrak şarkıları azaltmaya karar vermiş. Benim bundan haberim yok. Onu dinlerken böyle şarkılar söylediği hiç dikkatimi çekmedi. Fakat Joseph'in böyle şarkıları azaltacakmış. Yine de kulağıma geldiğine göre Verdiği gözdağını bu arada gerçekleştirmişti. Ancak ben daha önceki gösteriyle en yeni gösterileri arasında pek bir fark bulamadım. İnsanlar da bu değişikliği fark etmemiş gibi hiçbir tepki göstermeden dinlediler. Yeni isteklerini karşı seslerine çıkarmadılar. Ancak şunu da kabul etmek gerekir ki, Joseph'in görünüşündeki büyüleyicilik düşüncelerine de yansıyor. Örneğin, en son konserinin ardından yüksek perdeden okuduğu kıvrak şarkıları kısaltma kararından vazgeçtiğini ve bundan sonra şarkılarını yine eskisi gibi okuyacağını açıkladı. Fakat ertesi konserinde yine fikir değiştirdi ve yüksek perdeden okuduğu şarkılara kesinlikle son verdiğini söyledi. Onlar Joseph'in yeni bir karar almadan bir daha dönmeyecek. Şimdi insanlar, Küçük bir çocuğun söylediklerini önemsemeden dinleyen ana baba gibi onun da açıklamalarını, son kararlarını ve bu kararlarda yaptığı değişiklikleri iyi niyetle ancak pek kendini vermeden dinliyor. Josephine ise her şeye karşın kafasına koyduklarından vazgeçmiyor. En son ayağından rahatsız olduğunu ve bunun sahnede durarak şarkı söylemesini güçleştirdiğini iddia etti. Hatta bu nedenle programında kısıtlama yapması gerekti. Sevenlerin desteğiyle topallayarak yürümesine karşın çoğu insan ayağından rahatsız olduğuna inanmıyor. Bizler çoğunlukla işçilerden oluşan bir toplumuz ve Josef'in o bedeniyle biraz çıt kırıldım da olsa bizlerden biri. Kolumuzdaki veya bacağımızdaki en küçük sıyırma nedeniyle topallamaya başlasaydık, Toplumun bütün insanları sürekli topallardı. Joseph'in ise sevenlerinin yardımıyla sakat gibi yürüse ve ne kadar acınacak bir durumda olduğunu eskisine göre daha sık belli etse de halk onun şarkılarıyla her zaman mutlu oluyor. Programında yaptığı kısıtlamaları da pek önemsemiyor. Sürekli topallayamayacağı için sık sık değişik nedenler buluyor. Kimi gün yorgun olduğunu söylüyor Başka zaman keyifsizliğini veya güçsüzlüğünü öne sürüyor. Biz şimdi onun sadece konserini dinlemiyoruz. Sahnede yaptığı değişik rolleri de seyrediyoruz. Joseph'in peşinden giden, şarkılar söylemesi için yalvarıp yakaran insanlar görüyoruz. O ise şarkı söylemeyi çok istediğini fakat şu anda yapamayacağını anlatıyor. İnsanlar onu teselli ediyor, gururunu okşuyor. Şarkı söylemesi için onu daha önceden hazırladıkları yere taşıyorlar. Sonunda gözleri hafiften nemleniyor. Tam şarkı söylemeye hazırlanırken kolları güçsüzce iki yana düşüyor. İnsan bir an için bu kollar acaba kısa mı diye düşünmeden edemiyor. Şarkıya başlamasıyla susması bir oluyor. Başı titriyor ve gözlerimizin önünde olduğu yere yığılıyor. Fakat aynı anda kendini yine toparlıyor ve şarkılarına başlıyor. Sanıyorum her zamankinden değişik söylemiyor. Belki kulağı çok iyi olan birisi, ondaki hafif heyecanı hemen fark eder. Şarkıları sona erdiğinde sanki başlangıçtan daha az yorgun. Yürürken ayakları yere sağlam basıyor. Daha doğrusu tıpış tıpış yürüyor. Uzaklaşırken peşinden gidenlerin desteğini kabullenmiyor. Ona saygıyla yol açan sevenlerinin süzen bakışları soğuk. Bir süre önceki konserinden sonra yaşadıklarımız böyleydi. En son konserde ise halk şarkılarını dinlemeyi beklerken o ortadan kayboluverdi. Sadece onu çok sevenler aramaya başlamadı. İzleyicilerin çoğu da bu aramaya katıldı. Joseph'in ortalıkta yoktu. Kayboluvermişti. Şarkı söylemeyecekti. Kimsenin ona yalvarıp yakarmasını istemiyordu. O bizleri sonunda terk etmişti. Akıllı olmasına karşın böyle bir hata yapması kafasından geçenlere değil de bizim yaşadığımız dünyada çok hüzünlü sonuçlanabilecek yazgısına ayak uydurmuş olduğunu kanıtlıyor. Şarkılardan uzaklaşıyor. İnsanlar üzerinde kurmuş olduğu gücü kendi elleriyle yok ediyor. Nasıl olmuştu da tanımadığı insanlar üzerindeki bu güce ulaşabilmişti? Saklanıyor, şarkı söylemiyor. Fakat halk sakin kalıyor, uğradığı düş kırıklığını belli etmiyor, kendi içine kapanık kalıyor, gücünü yitirmiyor. Armağanlar sunsa da armağan alamayan Josephine'den de insanlar yollarına devam ediyor. Fakat Joseph'in inişe geçmek zorunda. En son ıslığının duyulacağı ve sonsuza sucağı zaman yakında gelecek. Halkımızın sonsuz tarihinde küçük bir anı olarak bu kalacak. Halk bu kaybın üstesinden gelecek. Tabii bu bizim için kolay olmayacak. Sessizlikte insanlar nasıl bir araya gelecek? Fakat onlar Joseph'in karşılarında dururken de sessiz değiller miydi? Onun ıslıkları anılardan daha canlı mıydı? Bilgi halkımız bu şarkıların hiçbir zaman yitirilmeyeceğini bildiği için mi Josephine böylesine değer verdi? Belki de eksikliğini hissedeceğimiz çok şey olmayacak. Dünyevi acılardan kurtulmuş olan Josefin ise ona göre bu sadece seçkinlere özgün, mutlu ve keyifli halkımızın sayısız kahramanlarının arasında yitip gidecek. Tarihle pek ilgimiz olmadığı için de kardeşleri gibi unutulacak. Çin Seddi'nin Yapımı Çin Seddi'nin yapımı en kuzey ucunda bitirildi. Güneydoğu'dan ve Güneybatı'dan başlatılan yapım burada birleşilip bütünlendi. Bu bölüm bölüm yapım yöntemini Doğu ve Batı'daki büyük işçi orduları da uygulamıştı. İşçiler 20'er kişilik gruplara ayrıldıktan sonra bir grup seddin 500 metrelik bölümünün yapımına başlanmıştı. 20'er kişiden oluşan ikinci grupta karşı yönden çalışmış ve seddin aynı uzunluktaki bölümünü örtmüştü. İkisi birleştikten sonra oluşan 1000 metrelik set sonlardan karşılıklı yönlerden uzatılmamıştı. Burada çalışmış olan işçi grupları başka bölgelerdeki set yapımlarına yollanmıştı. Gittikleri yerde de aynı yöntemle çalışmışlardı. Böylece Çin setli bir bütün değildi. İleride yavaş yavaş birleştirilen sayısız bölümden oluşmuştu. Hatta bazı açık yerler, setin yapımının bittiği ilan edilmesinden uzun yıllar sonra örülerek kapatılmıştı. Bugün bile henüz kapatılmamış bölümler olduğu söylenmekte. Ancak bunlar setin yapımı ile ilgili efsanelerde geçen değişik öykülerden bazıları olacak. Karşısına duran birey de kendi gördüklerinin aksini iddia etmeyip, anlatılanlara inanmak zorunda. Tabii her insan setin bir bütün olarak yapımının hiç olmazsa iki ana bölümünün başlarının kapatılmasının çok daha uygun olacağını düşünebilir. Çin seti o günlerde anlatıldığı ve herkesinde bildiği üzere kuzeyden gelecek yabancı kavimlere karşı yapılmıştı. Fakat bir bütün olmayan, çoğu yere açık bir set insanları nasıl koruyacaktı? Böyle bir set koruma görevini yerine getiremediği gibi her an yıkılabilirdi de. Setin ıssız yörelerdeki yekpare bölümleri göçerler tarafından kolayca parçalanabilirdi. Çünkü bu insanlar, Üzerinde yaşadıkları toprakları çekirgeler gibi inanılmaz bir hızla değiştirerek setin yapımını sürekli takip ediyor ve hangi yörelere uzandığını biz yapanlardan çok daha iyi biliyorlardı. Ancak yine de setin geçtiği yerler ve yapım yöntemi en doğrusuydu. Bu arada şunu da düşünmeliydik. Bu set Çin halkını yüzlerce yıl korumak amacıyla yapılmıştı. İtinalı yapımda değişik dönemlerin ve halkların yapı siteleri uygulandığı için bütün çalışanların sınırsız sorumluluğu çalışmanın en kaçınılmaz koşuluydu. Yapım boyunca kolay işler için iyi para karşılığı yöre halklarından deneyimsiz gündelikçi erkekler, kadınlar ve çocuklar bulmak kolay olmuştu. Dört gündelikçiye iş gösterecek, yaptıklarını denetleyecek, İnşaat işlerinden anlayan aklı başında başlar da gerekmişti. Evet, böyleleri böyle bir dev yapı için yeterince olmasa da gerçekten vardı. Çin setinin yapımına düşüncesizce başlanmamıştı. Dev yapıtın planları 50 yıl öncesinden hazırlanmıştı. Bütün Çin'i koruyacak bu set için mimarlık sanatı, Özellikle duvarcılık sanatı ülkenin en önemli bilim dağları olarak kabul edilmişti. O günlerde ülke gündemini meşgul eden çok önemli şeyler sadece bu yapıyla herhangi bir ilgisi olan başka sanatlardı. Çok iyi anımsıyorum, doğru dürüst yürümesini öğreneli çok olmamıştı. Öğretmenimizin küçük bahçesinde çakıl taşlarından bir çeşit duvar örmemiz istenmişti. Fakat öğretmen bir anda uzunca kedinle eteklerini topladığı gibi duvara bir tekme savurmuş, yaptıklarımızı yıkıvermiş. Ardından da "Duvarı çok zayıf yaptık." diye söylenip durmuştu. Biz de hüngür hüngür ağlayarak eve anne babamızın yanına koşmuştuk. İşte size küçük bir anı. Fakat o günlerin ruhunu iyi yansıtan bir örnek. Şanslıydım. 20 yaşında en alt kademedeki bir okulun en üst sınıfını verip mezun olduğumda setin yapımına başlanmıştı. Şanslıydım diyorum çünkü benden önce mezun olanlar öğrendiklerini yıllar boyu kanıtlayan görevler bulamamış. Kafaları mükemmel planlar dolu hiçbir işe yaramadan yığının ortasında sürünüp gitmişlerdi. Günün birinde şantiye şefi gibi basit görevlere alınanlar işten anlayan kimselerdi. Çünkü onlar bu seddin yapımı üzerine sürekli kafa yormuş, temelin ilk taşını koyduklarında kendilerini yapıyla bütünleştiren duvarcı ustalarıydı. Onlar çalışma tutkusuna sahipti. Yapının bir an önce yükselmesini arzıyorlardı. Gündelikçi işçi ise böyle sabırsız değildi. Onun işe sarılmasının tek nedeni o gün eline geçecek paraydı. Üst düzey hatta orta düzey yöneticileri de yapı ne kadar çabuk yükselirse o kadar memnun oluyorlardı. İç dünyaları yaptıkları basit görevin üzerinde olan işçilerle ise daha başka ilgilenmek gerekiyordu. Bu insanlardan yetişmiş oldukları topraklardan yüzlerce mil uzakta, ıssız dağlık bölgelerde aylarca hatta yıllarca tek başına ne yaşamaları, hiç seslerini çıkarmadan sürekli bir taşı ötekinin yanına koymaları istenemezdi. Amaca ulaşmak için bir insan ömrünün yetmeyeceği bir işe koşulan, zamanla ümitsizliğe kapılan bu insanlardan üstlendikleri görevi yerine getirmeleri beklenemezdi. İşte bu, setin bölüm bölüm yapılmasının nedenidir. 500 metrenin yapımı için 5 yıl gerekiyordu. Bu sürecin sonunda herkes bitkinleşiyor, çalışmalarına, yapıya ve dünyalarına olan inançlarını yitiriyordu. Bu nedenle iki bölüm birleşip bin metrelik set ortaya çıkmaya yaklaşırken coşkularından yararlanılıyor, çok uzak görevlerdeki yeni görev yerlerine yollanıyorlardı. Yol boyunca yükselen yeni yeni setleri görüyorlar, üst düzey yöneticiler tarafından onur madalyalarıyla ödüllendiriliyorlar, Ülkenin derinliklerinden akın akın gelen coşku dolu başka işçi gruplarıyla ile karşılaşıyorlar. Ağaçları inşaat iskeleleri yapımında kullanılmak üzere yerle bir edilmiş ormanları, sete gereken taşlar için tıraşlanan dev kayalıkları görüyor. Geçtikleri kent ve köylerde kutsal yerlerde toplanan insanların yapının bir an önce bitirilmesi için dualar edip yakardıkları kulaklarına geliyordu. Bütün bu yaşadıkları sabırsızlıklarını biraz da olsa gideriyor, onları yatıştırıyordu. Yeni bir yöreye yollanmadan önce bir süre kaldıkları evlerindeki huzur onları güçlendiriyor, Seddin yapımında çalışan her işçi gibi kendilerine verilen değeri yaşıyor, anlattıklarını herkesin büyük bir alçak gönüllülükle dinlemesi onları gururlandırıyor. Basit insanların Seddin günün birinde bitirileceğine olan sonsuz inançları, ruhlarını dinlendiriyordu. Günü geldiğinde ümitlerini hiç yitirmeyen çocuklar gibi büyüdükleri topraklara veda ediyor, tüm ülke insanları için gerçekleştiren dev yapıdaki çalışmalarına devam etmek üzere yola koyuluyorlardı. Sabırsızlananlar erkenden terk ediyordu topraklarını. Köyün yarısı uzun süre onlarla birlikte yürüyordu. Geçtikleri yörelerde Ellerinde bayraklar ve flamalarla coşkulu insanlar onları karşılıyordu. Ülkelerinin ne kadar büyük, zengin, güzel ve çekici olduğunu daha önce görmemişlerdi. Her köylü, her çiftçi ona koruyucu bir set yaptıkları, yaşamı boyunca onlara dualar edecekler kardeşleriydi. Herkes bir bütün, herkes bir birlikti. Göğüs göğse, kol kola. Kanları damarlarında değil, Çin'in uçsuz bucaksız topraklarında sürekli akıyordu. Bütün bu nedenlerden dolayı Settin niçin bölüm bölüm yapıldığı anlaşılıyordu. Fakat belki başka nedenler de vardı. Onun için kolunun üzerinde böyle uzun uzun durmama pek yadırınkamamak gerekiyor. İlk bakışta biraz önemsiz de görünse o bütün set yapımının temelini oluşturuyor. Dönemin düşüncelerini ve yaşam görüşlerini anlaşılır bir şekilde iletebilmek için konuyu derinden incelemeli. Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor ki, o yıllarda yaratılanlar için verilen emeğin Babil Kulesi için verilen emekten pek farkı yoktu. Ancak insanoğlunun ölçülerine göre Tanrı'ya lütuf açısından Babil Kulesi'nin tam karşıtıydı. Şimdi bu konuya değinmemin nedeni, Settin yapımına başlandığında, bir bilim adamı yazdığı kitapta iki dev yapıyı büyük bir titizlikle birbiriyle karşılaştırmasıdır. Bunu yaparken Babil Kulesi'nin amacına ulaşamamasının nedenlerinin her zaman ileri sürülen nedenler olmadığını kanıtlamak istemişti. Bu bilim adamının kanıtları sadece okumuş olduğu kimi yazılar ve haberler değildi. Söylediğine göre kulenin yapılmak istendiği yerlere de gitmiş Yaptığı incelemeler sonucu kule yapımının temelin üzerinde durduğu toprakların güçsüzlüğü nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığını ortaya çıkarmıştı. Bu açıdan bakıldığında içinde bulunduğumuz dönem çok eski zamanlarla kıyaslanınca ondan kat kat daha güçlüydü. Bizde okumuş her kişi aynı zamanda bir duvar ustasıydı, temel işlerinde de kesinlikle yanılgıya düşmezdi. Bu bilim adamının iddialarına göre yeni bir Babil Kulesi için önce çok sağlam dev bir set gerekliydi. Sözün kısası önce set sonra da kule. Onun yaşadığı yıllarda insanlar bu kitabı ellerinden düşürmemişti. Ancak ben bu set üzerine nasıl bir kule yapmayı düşlemiş olduğunu hala kavrayamadım. Set bir daire değildi ki. Sadece kimi bölgelerde, Dörtte bir ya da yarım daire oluşturan set nasıl bir kulenin temeli olurdu? Bu düşünselliğe dayanan bir görüş olacaktı. Peki o zaman yüz binlerce insanın çabası ve emeği sonucu oluşturulan bu sette ne gerek vardı? O bilim adamının kitabında niçin kulenin planlarıyla insan gücünün nasıl bir araya getirileceğini içeren çok kapsamlı öneriler de vardı. O yıllarda bu kitap sadece bir örnek, bir sürü benzeri düşünce, aynı amaçla birleşmeye çalıştıkları sanılan insanların kafasını karıştırıyordu. Havada uçuşan toza andıran, özünde biraz uçarı olan insanoğlunun yaratılışı elinin kolunun bağlanması istenemez. Kendi kendini bağladığında kısa süre sonra çılgına döner, zincirleri, duvarları sarsar, vücudunu dört bir yana savurur. Seddin yapımına karşı çıkanların değişik görüşleri yöneticiler tarafından dikkate alındığı için parça parça yapılmasına karar verilmiş olabilir. Bizler üst düzey yöneticilerin talimatlarını birkaç kez okuduktan sonra kendimizi tanıdık ve bu yöneticiler başımızda olmadan gerek okulda öğrendiklerimizin gerekse aklımızın bütünün içindeki küçük görevimizi yerine getirmeye yeterli olmadığını öğrendik. Üst düzey yöneticilerinin odasında, insani düşüncelerle, isteklerin karşısında amaçlarla çözümler dönenip duruyordu. Pencereden tanrısal dünyaların ışıltısı, üst düzey yöneticilerin planlar çizen ellerine vuruyordu. İşte bu nedenlerle, isteseler de birleşik bir set yapımının önündeki engelleri aşamayacaklarını tarafsız bir gözlemcinin kafası bir türlü almıyor. Şimdi düşünülebilecek tek şey, üst düzey yöneticilerinin settin bölüm bölüm yapılmasını amaçlamış oldukları. Fakat bu yapı amaca uymayan geçici bir çözüm de olabilir. Şimdi çıkarılacak sonuç şu. Yönetenler bunu bilinçli yapmıştı. Tuhaf bir sonuç. Kuşkusuz başka yönden bakıldığında pek haksız sayılmaz. Bugün onlardan hiç çekinmeden söz edilebilir. Geçmişte ise birçok insan için hatta üsttekiler için de gizli bir ilkeydi. Bütün gücünü yönetenlerin talimatlarını belli bir yere kadar kavramaya çalış fakat bir süre sonra üzerinde daha fazla kafa yormaya son ver. Akıllıca bir ilke. Bu ileride biraz daha farklı bir şekilde yorumlanmıştı. Sana zarar verebileceği için değil, yine de üzerinde düşünmekten vazgeç. Hem sana zarar vereceğinden de pek emin değilim. Burada ne zarar vermekten ne de vermemekten söz edilebilir. İlk yazda bir akarsuyun yaşadıklarını sen de yaşayacaksın. Suları yükselir, güçlenir, kıyısındaki toprakları besler, varlığını denize ulaşana kadar korur. Onunla bütünleşir ve deniz onu candan karşılar. Akarsu yatağını da terk eder. O zaman kıyılarını sular altında bırakır. Akışı yavaşlar, yazgısı değişir, iç bölgelerde küçük denizler oluşturur. Ekili tarlalara zarar verir. Ancak uzun süre böyle kalamaz. Geri akar, yatağına çekilir. Hatta çok sıcak mevsimlerde kurur. Başımızdaki yöneticilerin talimatları üzerinde bu kadar düşünüp taşınma. Böyle benzetmeler Seddin yapımı sürecine oldukça uygun düşmüş olabilir. Ancak şimdi anlatacaklarım için pek geçerli değil. Araştırmalarım tarihi nitelikte. Çoktan uzaklaşmış fırtına bulutlarından artık şimşek çakmıyor. Bu nedenle setin bölüm bölüm yapılması üzerine bir zamanlar bildirmiş olduğum ve o zamanlar yeterli kabul edilen görüşlerin dışına çıkabilirim. Düşünme yeteneğimin bana çizdiği sınırlar oldukça dar. Ancak burada geride bırakılması gereken alan sonsuza uzanıyor. Büyük set insanları kimlerden koruyacak? Kuzeyden gelen kavimlerden. Ben Çin'in güneydoğusunda doğup büyüdüm. Kuzeyden gelecek hiçbir kavim bizi tehdit edemez. Biz onların varlığından, yaratılışları gereği acımasız olduklarından, dedelerimizden kalan kitaplardan haberdar olmuş, huzur dolu evlerimizde iç geçirmiştik. Bu kitaplarda sanatçıların çok başarıyla yapmış olduğu resimlerde bize bakan lanetin suratını, Ardına kadar açılmış ağızları, sevri dişleri, avını arayan onu ele geçirir geçirmez ağzına atıp parçalayanların asık yüzlerini de görmüştük. Çocuklarımız bizi kızdırdığında onlara bu resimleri gösteriyoruz. Hemen uslanıp ağlayarak boynumuza sarılıyorlar. Fakat biz Kuzey'in kavimlerini yakından tanımıyoruz. Onları hiç görmedik. Köyümüzde yaşamaya devam ettikçe de görmeyeceğiz. Azgın atlarına binip dolu dizgin bu yöne de gelseler onlarla karşılaşmayacağız. Ülkemizin büyüklüğü sonsuz, boşluğunda kaybolup giderler. Niçin terk ederiz topraklarımızı, akarsuyumuzu ve köprülerimizi, anne babalarımızı, ağlayan eşimizi, büyüttüğümüz çocuklarımızı, gideriz çok uzaklardaki kentlere, Aklımız hep kuzeydeki büyük sette. Niçin? Sor bizi yönetenlere. Onlar bizi tanır. Dev sorunlarla uğraşan yönetenler tanır bizi. Küçük kulübelerinde oturan, akşamları hep birlikte dualar eden, hoşuna giden veya gitmeyen biz küçük insanları. Yönetenler hakkında bazı şeyler düşünmeme izin verselerdi şunları söylerdim. Bana göre Bizi yönetenler sabah güzel bir düşle gözlerini açan, hemen meclisi toplayan, kararlar veren, akşam davullar çalıp yataklarından çıkardıkları halka alınan kararları açıklayan veya dün onlara iyi davranan, Tanrı onuruna fener alayı düzenleyen mandarinler gibi sonradan türeyip yükselmemişti. Hayır, bizi yönetenler hep vardı. Set yapımına da çok eskilerde karar vermişlerdi. Kuzey'in kavimleri ise set yapımına kendilerinin neden olduğunu, saygıdeğer bir imparator da yapım kararını kendisinin aldığını sanıyor. Set'i yapan bizler başka şeyler biliyoruz ve susuyoruz. Ben setin yapımı sırasında da tabii sonra da hep karşılaştırmalı halklar tarihiyle ilgilendim ve şu sonuca eriştim. Biz Çinlilerde halk ve devlet kuruluşlarındaki şeffaflık sonsuz. Başkalarındaysa kapalılık geçerli. Bunların nedenlerini araştırmak, hele ikincisini benim için hep çekici olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Bu tabii set yapımı içinde geçerlidir. Bizim en içine kapalı kuruluşlarımızdan biri de hiç kuşkusuz imparatorluk. Tabii Pekin'de saray erkanı içinde bir aydınlık sezilirse de bu gerçek değil, daha çok görünür aydınlıktır. Yüksek okullarda devlet hukuku ve tarih derslerine giren öğretmenler çok bilgili olduklarını ve bildiklerini öğrencilerine aktardıklarını ileri sürer. Ancak alt kademedeki okullarda bu konuda şüpheler uyanıyor. Yüzlerce yıldır bilinenler yitirilmemiş olsalar da sisler arasında sonsuza dek görünmeden yaşamlarını sürdürseler de yarım yamalak bilgiler onlara aşıyor. Bana kalırsa Halka imparatorluk hakkındaki görüşleri sorulmalı çünkü imparatorluğun en son dayanakları halkın içinde bulunuyor. Tabii bu konuda ben sadece kendi yurdumdan söz edebilirim. Yaşadığım topraklarda bizler tarla tanrılarına taparız. Bütün yılımızı bir görev gibi dolduran bu değişik ve güzel tapınmanın dışında düşüncelerimiz hep imparatorumuzdadır. Ancak bu şimdi başımızda olan için geçerli değil. Eğer onu yakından tanımış olsaydık, hakkında bazı şeyler bilebilseydik, düşüncelerimiz onunla da olurdu. Biz merakımızı gidermek için sürekli çaba gösteriyorduk. Ancak yöremizden geçen keşişten, yakınımızda veya uzağımızda yaşayan köylülerden, sadece bizim küçük akarsularımızda değil, kutsal akarsularda da, gemileriyle yol alan kaptanlardan imparatorumuz hakkında tek şey öğrenemiyorduk. Çok şeyler anlatılıyordu. Fakat anlatılanlardan hiçbir şey çıkaramıyorduk. Evet, ne kadar da büyük ülkemiz. Hiçbir masal onun yüceliğini anlatamaz. Büyüklüğünü hiçbir gökyüzü örtemez. Pekin bir nokta, imparator sarayı bir noktacık. İmparator ise büyüklüğüyle dünyanın bütün katlarını aşan bir dev. İnsan olaraksa imparatorun bizlerden farkı yok. O da bizim gibi dar ve kısa bir yatakta yatıyor. Arada sırada şöyle bir geriniyor. Kendini yorgun hissetti mi küçük ağzıyla esniyor. Fakat biz hakkında daha neler bilmeliyiz? Ondan binlerce mil uzaktayız. Güneyde topraklarımız Tibet'in yaylalarına dayanıyor. Hem Pekin'den haberler bize kadar ulaşsa da, geç kalmış güncelliklerini çoktan yitirmiş oluyor. İmparatoru ışıldayan fakat ne olduğu bilinmeyen saray erkanı sarıp sarmalıyor. Uşak ve dost giysileri içinde kötülük ve düşmanlık, zehirli oklarla imparatoru devirmek isteyen karşıtları. İmparatorluk ölümsüz. Fakat imparator düşüp yuvarlanabilir. Hatta dev hanedanlıklar çökebilir. Nefes alamaz duruma gelir. Aralarındaki savaşlardan, yaşadıkları acılardan küçük insanların pek haberi olmaz. Onlar geçmişte kalmıştır. Onlar yabancıdır. Bekleşirler ara sokaklara tıkılmış yığının içinde, en arkalarda bir yerde. Yanlarında getirdikleri birkaç lokmayı ağızlarına atarlarken uzakta pazar alanının ortasında efendileri infaz edilmektedir. Bütün bunları anlatan bir efsane vardır. Söylendiğine göre imparator sana bireye zavallı yurttaşına imparatorun güneşinden çok çok uzaklara kaçmış gölgeye işte o imparator ölüm döşeğinden sana bir haber yolluyor. Yatağının kenarına diz çöktürdüğü adamın kulağına haberini fısıldıyor. Son anlarında bu haberin mutlaka sana ulaşmasını istiyor. Haberci de başını sallayarak fısıldadıklarını anlamış olduğunu belirtiyor. Ölümünü izleyenlerin önünde haberciye her şeyi söylüyor. İri yarı, güçlü, yorulmak nedir bilmeyen adam yola koyuluyor. Kolları ile kalabalığın içinde kendine yol açıyor. Engel olmak isteyenlere göğsündeki güneş işaretini gösteriyor. Hızlanıyor. Fakat içinden geçtiği yerleşim yerlerinin ucu bucağı yok. Büyük arazilere bir çıksa uçar gibi ilerleyecek. Sen de kapında yumruklarının güzel sesini duyacaksın. Fakat başaramıyor. Gereksiz yere yoruluyor. Sarayın içinde sağa sola gidiyor. Salondan salona geçiyor. Merdivenleri inip çıkıyor. Savaşıyor. Avlulara çıkıyor, avlulardan geçiyor. Başka bir saraya giriyor ve yine merdivenleri çıkıp iniyor. Yine avlularda yürüyor. Bunlar binlerce yıldır hep böyle yaşanıyor. Günün birinde en dış kapıdan kendini dışarı atabilirse İmparatorluğun başkenti dünyanın merkezi önünde uzanacak. Fakat buradan hiç kimse çıkamıyor. Bir ölünün haberlerini insanlara ulaştıramıyor. Sen ise evinin penceresinde oturuyorsun. Güneş batıp akşam olduğunda imparatorundan gelecek haberi düştüyorsun. İşte insanlarımız imparatorunu böyle tecrübe ediyor. O hem ümitli hem de ümitsiz. Çoğu zaman hangi imparatorun başında olduğundan habersiz. Hanedanın adını da doğru dürüst bilmiyor. Okullarda bu konularda pek çok ders veriliyor. Ancak öğrenciler arasındaki kuşku büyük. En iyi öğrenci bile bildiklerinden her zaman emin değil. Kimi köylerimizde insanlar çoktan ölmüş imparatorların hala tahtta oturduğunu sanıyor. Adı çoktan şarkılarda geçenlerin duyurularını Bugün kilisesindeki kürsüden insanlara okuyan papazlar var. Uzun geçmiş tarihimizde yaşanan savaşlardan bugün söz ediliyor. Yüzü heyecandan kıpkırmızı olmuş komşumuz kapımızı yumruklayarak haberi getiriyor. Almış oldukları soylu terbiyesini çoktan unutmuş, saltanata düşkün, hırsları ve beklentileri sonsuz, yiyip içmekten iyi beseli, arkalarında yastıklar, Öylece oturan saray kadınlarının da kafasında yurttaşlarına kötülük yapmaktan başka bir düşünce yok. Geçmiş arkada kaldıkça gerçekler ortaya çıkıyor. Binlerce yıl önce bir kraliçenin büyük zevkle kocasının kanını içmiş olduğunu öğrenen köylüler dehşete kapılıyor. Acıyla sızlanıyor. İnsanlarımızın geçmişini, imparatorlarına tutumu böyledir günümüzde hükmedenleri de kimi zaman ölmüşlerle karıştırdığı olur. Günün birinde, 40 yılın başı, eyaletleri dolaşan saraylı bir memurun yolu köyümüze de düşer. İmparator adına bazı talepler de bulunur. Vergi listelerini gözden geçirir, okuldaki derslere girer, rahibe olup biteni sorar ve tahdirevanına binmeden önce Sağdan sola toplanan köylüleri karşısına alıp uzun uzun konuşur. Uyarılarda bulunur. Kimi köylüler gülümseyerek birbirlerine bakar, kimisi de adamın dikkatini çekmemek için hafifçe eğilip önündeki çocuğun başına okşar. Köylüler yaşayan birinden söz ediyormuş gibi bir ölüden söz ediyor diye düşünürler. Fakat imparator çoktan öldü. Hanedanlık çoktan silindi gitti. Memur bey bizimle alay ediyor. Bizse onu incitmemek için fark etmiyormuş gibi davranalım. Bizim ciddi ciddi itaat edeceğimiz tek insan şu anda başımızdaki imparatordur. Başkalarının sözünü dinlemekse günah işlemek demektir. Ve memurun taht revanı hızlı uzaklaşırken parçalanmış eski bir kavanozun içinden çıkmış gibi birisi öfkeyle ayaklarını yere vurur ve kendini köyün efendisi ilan eder. Köyümüzün insanları devlet yönetimindeki değişimlerden, yaşanan savaşlardan pek etkilenmez. Şimdi gençliğimde yaşamış olduğum bir olayı anımsıyorum. Komşu eyaletin bize çok uzak bir köşesinde ayaklanma başlamıştı. Nedenlerini artık anımsamıyorum. Hem onlar şimdi o kadar önemli de değil. Eyaletten eyalete dolaşan dilencinin biri, ayaklananların o günlerde dağıtmış olduğu bir el ilanını evimize uğradığında babama vermişti. O gün bayramdı, evin odaları insan doluydu. Misafirlerin ortasında oturmakta olan rahip, babamın elindeki kağıdı alıp yüksek sesle okumuş, ardından da evdekiler kahkahalar atmıştı. Elden ele dolaşan kağıdı sonunda parçalamışlar, İyi bir sadaka toplamış olan dilenciyi de ite kaka dışarı çıkarmışlardı. Az sonra davetliler evimizden ayrılmış, güneşli günde köyün sokaklarında gezinmişti. Niçin böyle davranmışlardı? Komşu eyaletin insanların lehçesi bizimkinden çok daha başkaydı. Bu kullandığımız eski çağ alfabesi ve yazısını da etkiliyordu. Rahibin el ilanında yazanları okumasının ardından insanlar, dilencinin zavallı görünümüne karşın kahkahalar atmış, başlarını iki yana sallamıştı. Ayaklanmacıların yazdıklarını daha önce de duymuşlar ve artık bıkmışlardı. Bizim buralarda insanlar içinde yaşadıkları zamana dokunulsun istemez. Bu yaşananlardan yola çıkarak, imparatorumuz yok galiba dersek, Gerçekten çok uzaklaşmamış oluruz. Ben çoğu kez diyorum ki, belki de bu ülkede biz güneyliler kadar imparatora sadık başka insanlar yok. Ancak imparator bunun farkında değil. Hem köyün girişindeki küçük sütunun üzerinde duran kutsal ejderha alevler saçan soluğunu, bağlılığını göstermek istermiş gibi ezelden beri Pekin'e doğru üfler. Köyün insanları ise. Pekin öteki dünyadaki yaşamdan daha yabancı. Büyük arazileri kaplayan evlerin yan yana durduğu, aralarında baş başa vermiş insanların bizim tepelerimizden daha ötelere baktığı başka bir yerleşim var mı? Pekin ve imparatorun zamanın akışı içinde güneşin altında yavaş yavaş süzülen bir bulut olduğunu düşünmek, böyle bir yerleşim olabileceğini göz önüne getirmekten daha kolaydır. Böyle düşünceler insana bir yere kadar özgür, hatta sınır tanımayan bir yaşam sağlıyor. Ancak bu yaşam ahlak dışı değil. Ben yolculuklarım sırasında bizim köydekinden daha terbiyeli insanlara rastlamadım. Bu yaşam günümüz yasalarından çok eski zamanlardan bize kalmış buyruk ve uyarılara kulak veriyor. Bir genelleme yapmaktan kaçınıyorum ve eyaletimizin 10 bin köyünde, Hatta tüm Çin'in 500 eyaletinde de böyle olduğunu öne sürmüyorum. Ancak bu konuda okumuş olduğum sayısız yazıya ve yaptığım gözlemlere dayanarak şunları söyleyebilirim. İnsanların imparatorumuz hakkında görüşleri her zaman ve her yerde benim yurdumdaki insanların görüşleriyle benzerlik gösteriyor. Ancak ben bunun bir erdem olduğunu öne sürmek istemiyorum. Dünyanın bu en eski imparatorluğu, sarayın etkisine dev ülkenin en uçsuz bölgelerine kadar taşıyacak sorumlu görevlerini yetiştirmesine başaramadığı veya salsakladığı için bir yerlere kadar suçludur. Ancak burada insanlarımızın göz önüne getirme ve inanma gücünün yetersiz kaldığını da unutmamak gerekiyor. Onlar imparatorluğu Pekin'deki unutulmuşluğundan kurtarıp, bağımlı vatandaş ruhuna çekmesini, ona dokunmasını, içinde eriyip gitmesini başaramıyor. Bu tutumun bir erdem olduğu söylenemez. Bu güçsüzlük, insanlarımızı birleştiren, hatta üzerinde yaşadığımız ortak zemini oluşturan en önemli etken. Şimdi bunu kınamayı kapsamlı kanıtlamaya kalkışmak sadece vicdanımızı değil, daha kötüsü bacaklarımızdan tutup, bütün vücudumuzda silkelemeye kalkışmak anlamına gelir. İşte bu nedenle sorunu irdeleyerek şimdilik fazla ileriye gitmeyi düşünmüyorum.